Oh yeah. Çıkkası Kainat. Bugün 14 Nisan Salı, yıl 2020, ay 4, gün 105, Kasım 159 1441 Hicri, Şaban 21, 1436 Rumi, Nisan 1 Yağmur Turizm Haftası Günün Sözü Kader, baş eğenleri kendi halinde bırakır, isyan edenlerini de elinden tutar. Günün Tarihi 204 yıl önce bugün 14 Nisan 1816'da Pusa adıyla bilinen köle ticari tacirlerince Afrika'da yakalanıp satılıp, satıldığı İngilizler tarafından Barbados adalarına getirilen bir köle önderliğinde kendilerini sömüren beyaz toprak sahiplerine karşı o güne kadar görülmemiş büyük bir ayaklanma başlamıştı. Dört gün süren bu ayaklanma İngiliz askerleri tarafından bastırılmış ve Bursa'da öldürülmüştü. Bugün Barbados Halkı, Bussayı milli kahramanları olarak kabul etmektedir. 155 yıl önce bugünse, yani 14 Nisan 1865'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln bir tiyatroda oyun seyrederken John Wilkes Booth tarafından Kafasının arkasından kurşunlanarak vurulmuş, ertesi gün ölmüştü. 81 yıl önce bugün, 14 Nisan 1939'da Nobel ödüllü romancı John Steinbeck tarafından kaleme alınan Gazap Üzümleri adlı eser yayınlanmıştı. Günün malumatı, sağlıklı yaşam için altın kurallar, dünden devam. Kepekli ürünler bünyeyi kanserden koruyor. Haftada 3 defa kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %20 azaltıyor. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiğinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %30 azalttığını gösteriyor. Ancak Kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona neden olabiliyor. Büyük Saatli Marif Takvime <gülüyor> Lá no porto, sentada no cais, Tem uma moça bonita que bebe demais Seu nome é Maria Padilha Mais comida das mulheres se apaixonou por um marinheiro e é só ele que ela quer seu, seu nome é Maria Batilha a mais comida das mulheres se apaixonou por um marinheiro um e é só, só é ele, ele ela quer mais é, é só ele que ela quer mais é só ele que ela quer Mais é só ele que ela quer mais é só ele que ela quer mais é só ele que ela quer mais é só ele que ela quer Ela quer, seu nome é Maria Patrícia, das mulheres, Seu nome é Maria Padilha, a mais das mulheres, Ela, ela quer, mas é Mas, Mas é só, é só ele, ele que ela quer Mas é só ele que ela quer Mas é só ele que ela quer Lá no porto Sentada no cais Tem uma moça bonita Que bebe demais Merhaba herkes. Açık Hava 949. 949.açıkhava.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Andrey Gritsku'yla beraber siz ekipten bazılarımız evlerimizden yayın yapmaya devam ediyor. Korona günleri de zaten devam ettiği için. Günaydın. Günaydın. Evet. Şimdi Eduardo Galeano'dan Kadınlar Kitabı'na geçeceğiz. Çaldığımız parçanın adı Maria Padilla'ydı. Bilian Jirassol'dan dinledik. Seu nome e Maria Padilla. Yani onun adı, o kızın adı Maria Padilla. Kimmiş bakalım onu da Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru <gülüyor> Yayıncılık Eşun'un kendisi Maria Padilla ama aynı zamanda da Eşun'un kadınlarından biri yani bir anlamda ayna ve sevgili Maria Padilla Eşun'un infaz ateşlerinin üzerinde sevişmekten hoşlandığı dişi şeytanların en fettanı bir bedenin içine girdiğinde onu tanımak zor değil Maria Padilla zırlıyor uluyor küfrediyor çok kötü bir biçimde gülüyor ve trans hali sona erdikten sonra pahalı içkiler ve ithal sigaralar istiyor. En önde gelen tanrılara ve şeytanlara karşı bilinen etkisini kullanmaya lütfetmesi için çok dil dökmek ve ona kraliçe muamelesi yapmak gerekiyor. Maria Padilla her önüne gelen bedene girmiyor. Bu dünyada ortaya çıkmak için Rio'nun kenar mahallelerinde kendilerini para karşılığında satarak hayatlarını kazanan kadınları seçiyor. Böylece Hor görülenler tapınmaya layık kadınlara dönüşüyorlar. Kiralık et sunağın merkezine yükseliyor. Gecenin çöpü bütün güneşlerden daha çok parlıyor. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Ser yayıncılık. Bir de e, Nisan ayının önemli olaylarından birini de şimdi ilave edelim. Hemen Doğa Defteri'nden Deniz Gezgin'in Kuşlar kitabından, kolektif kitaptan yayınlanan Kelebek Göçü başlıyor. Diken Kelebekleri yani Latincesi Vanessa Cardui yılın bugünlerinde Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya mevsim göçünü gerçekleştiriyorlar. Bahar aylarında Anadolu'yu geçerken hemen her yerde görülüyorlar. Bu diken kelebeklerinin sayısı bazı yıllar yüz binlere ulaşır. Bahar sarı turuncu bir toza çeviren bu göçü takip eden ballı çiçekleri de keşfeder tabii. Evet Nisan böyle başladı ama karanlık günler de var öte yandan da. Şimdi tarihte bugüne bir bakalım. 1912 yılında bugün. Titanic transatlantiyi buzdağına çarptı. Kuzey Atlantik'te gece yarısından önce buzdağına çarpan gemi batmaya başladı. Tabii burada ufak bir de, detay ilave etmek lazım sınıfsal e, yerine. Ay, hepimiz aynı gemideyiz sloganı daima mevcuttur ya böyle söylenir. Titanic'te pek öyle değildi aslında. Önce birinci sınıf mevkide yol, e, yolculuk eden yolcular tahliye edildiler. Onu da belirtelim. Evet 1959'da bugün 102 üniversite öğrencisi Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna çektiği telgraflarda İstanbul'da yüksek tahsilde bulunan Kürt gençleri imzasını kullanmışlar. Kürtçülük konusunda derhal yayın yasağı getirilmiş. 2007 yılında bugünse Cumhurbaşkanlığı seçimleri bahane edilerek düzenlenen Cumhuriyet mitinglerinin ilki gerçekleştirildi. Mitingler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün seçileceği, laik Cumhuriyet'in irticacı AKP tarafından şeriata dönüştürüleceği korkusu yayılarak düzenlenmişti. Daha sonra Ergenekon iddianamelerinde de konu olan mitingler darbe çağrılarının yapıldığı kürsüler haline gelmişti. Hepimiz Türk'üz, Atatürk'üz sloganları Ocak ayında aynı yılın Ocak ayındaki Hrant Dink cenazesinde öne çıkan hepimiz Ermeni'yi sloganını hedef alıyordu. Bu mitinglerde kürsüden Kemalist ordu konuşacak, üniversite konuşacak, yargı konuşacak deniyordu ki 13 gün sonra Genelkurmay Başkanlığı bir gece yarısı muhtırası yayınladı. Tarihe 27 Nisan E-Muhtırası olarak geçen muhtırada demokrasiye karşı bir tutum açıklandı ve son cümlelerinde E-Muhtıranın ne mutlu Türküm demeyenlerin ilelebet düşman olacağı vurgulanmıştı. Yani sonsuza kadar. Ne mutlu Türk'üm demeyenler bu 2007'deki ordu muhtırasına göre, andıça göre ilelebet e, düşman yani hepimiz Ermeniyiz diyenler yani, ilelebet evet. sonsuza kadar düşman oluyor. Evet. Ben de oradaydım demiştim. Demek ki sonsuza kadar düşman olanlardan biriyim. Evet. Neyse böyle. Peki günün haberlerine geçelim şimdi. Biraz geç keşfettiğim Fırkı'daki gibi. Günün ve belki de gezegenin en önemli haberi aslında 8 Nisan tarihinde çıkmış olan Guardian haberi Fiona Harvey imzalı ee, yeni bir araştırmadan bahsediyor. Dünyanın en saygın itibarlı bilimsel dergilerinden Nature'da çıkmış ve çok tüyler ürpertici sonuçları var. Eğer derhal harekete geçilmezse okyanus ekosistemlerinin 2020'lerde yani 2020'li yıllarda önümüzdeki içinde bulunduğumuz 10 yıl içinde ekosistem okyanusların tamamen çökeceğini ve toprak türlerinin de toprakta yaşayan canlı türlerinin de 2040'lara kadar gideceğini. Yani doğal hayatın şimdiye kadar bilinenlerden bilimsel araştırma ve raporlardan öngörülenlerden çok daha büyük bir risk altında aldığını ortaya koyuyor. Greta de e, İsveçli e, genç aktivist, iklim aktivisti, iklim adaleti aktivisti. Doğal dünyaya karşı e, bu saygı, saygı eksikliğimiz artık derhal sona ermeli diye bir Twitter hesabından da hesap atmış. Böyle bir durum var. Çok hızlı geçeceğiz. İstanbul'da 4.10'da bir büyüklüğünde Richter ölçeğine göre bir büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Arnavutköy açıklarında oldu. Bir son dakika haberi de bu çeşitli kaynaklardan alabiliyoruz. Karadeniz açıklarında sabaha karşı 3'e doğru. 2.56'da deprem. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 3.8 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.10'da bir olarak açıklamış yerin 7 kilometre derinliğinde geçiyor Merkez üssü Arnavut köy'ye 18 kilometre uzaklıkta deniyor böyle bir durum var bir başka çok önemli haber. Adalet Bakanı'nın açıklaması var Abdülhamit Gül'ün gazete duvardan okuyabiliriz. Açık cezaevlerinde 17 mahkumda koronavirüsü virüsü tespit edildiğini 3 mahkumun öldüğünü açıklamış durumda. Bu son derece endişe verici haberlerden bir diğeri. Çünkü kapalı cezaevlerinde virüs tespit edilmediğini söylemiş Adalet Bakanı ama bu açık cezaevlerinde 17 mahkumunda tespit edilip 3 mahkumunda öldüğünü söylemesi son derece yay, yaygınlık ihtimalini çok artıran endişe verici bir şey. Yani Adalet Teşkilatımızın e, tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz diyorsa da Adalet Bakanı bu yüreğimize su serpmekte pek yeterli kalmayabilir. E, yani adliyelerde insan sirkülasyonunun %95 oranında azaldığını Notellerde de bu sirkülasyonun yüzde 85 oranında azaltıldığını söylemiş rakamlar vermiş ama koronadan ölenlerin sayısı da artıyor. Bir de başka çok kaygı verici haber daha o da acı Bişkin'in gazete duvardan verdiği ailelerine korona virüsü bulaştırmamak için Zeytinburnu'ndaki Novotel'de konaklayan sağlık çalışanları otelden kovulmuş. Diğer müşteriler sizden rahatsız oluyor diyerek sağlıkçılara otelde daha fazla kalmamalarını söylemiş. Buna yorum yapmayacağım. Bunun yorumu dinleyicilerimizden, okurlarımızdan, duvar okurlarından, açık gazte dinleyicilerinden gelir herhalde. Ben bir şey söylemeyeyim. Sağlık çalışanları ama bu, bu tarz şeyleri toplumda yükselen algılara dair şikayetlerini haftalarda dile getiriyorlardı. Herkesin kendilerinden kaçtığını. Yani vebalı gibi yani evet. kaçtıklarını tamam, söylüyorlardı. Evet yani Albert Camus'un e, kitabını okumaya devam edip ilerledikçe epizodlar halinde daha da net olarak bu korkunçlukların nasıl bütün toplumlarda olabileceğini ayrımcılığın ve sebepsiz daha doğrusu e, batıl inanca varan korkuların asıl rasyonel düşünceyi, vicdani düşünceyi de ortadan kaldırdığını davranışı da Görüyoruz yani çok acayip bir şey. Otelden bir yetkili de demiş ki Novotel olarak Türkiye'de çok fazla otelimiz var. Sağlık çalışanlarına karşılıksız hizmet sunuldu. Ama bazı otellerimiz faaliyetlerini durdurdu. Ajenta aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Çıkış tarihleri bugün bitiyordu. Erken çıkın dedik diyor. Harika yani. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Ama günün belki de en önemli... İkinci haberi doğa durumundan sonra o da infaz paketi denilen şeyin affın meclisten geçmiş olması. Yani dün gece saatlerinde e, T24'te yarıma doğru 12-21 dakika geçe ve gelen bir haber BBC Türkçe'de 2'de filan. Tabah 2'de verilmiş bir haber bu. Ayşe Sayın yazıyor BBC Türkçeden. İnfaz paketinin meclisten geçtiği ve cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye yolunun açıldığı. Yani adı resmi adı şu bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasını öngören teklif meclis genel kurumda kabul edildi ve açık cezaevlerinden... İzinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesinin yolu açıldı. Bu Türkiye'de tarihi bir e, adaletsizliğe de yol açacağı yolunda günlerdir, haftalardır. Hatta yazılan yazılar yapılan uyarılar ve meclis konuşmaları vardı. Fakat bu gerçekleşmedi. Yani MIT yasasına muhalefet suçları, canavarca hisle işlenen suçlar infaz indirimi kapsamı dışına çıkarıldı sadece cezasızlık algısına yol açtığı gerekçesiyle ceza alan herkesin cezaevine girmesinin yolunu açan değişiklikten vazgeçildi ve herkesin maktu olarak bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanması hükmü ise korunmuş bir de önemli değişiklik deniyor. Ne kadar önemli olduğunu içeride kalanlar daha iyi bilebilir herhalde. E, muhalif gazetelerin cezaevine alınmasını engelleyen Basın ilan kurumlar resmi ilan alma koşuluysa esnetilmiş efendim. Bir Garopaylan dün gece bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu bir sosyal medya yasası öngörüyordu. bu 70 maddelik infaz kanunu bunun kaldırıldığını duyurdu ama bir yandan da şey verisi yaptı. Demek ki gözleri var hani böyle bir kanun geçirmekte tekrar önümüze de gelebilir dedi. Evet. Yani bu şimdi çok önemli bir şey. Yani infaz paketinde genel kurulda istenilen değişiklikler olmadı. Düşünce suçları topluca cezaevinde kaldı. Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü en adaletsiz eşitlik dışı, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ve vicdanları da yaralayıcı bir karar olarak çıkacak. bunu Ömer Faruk Gergerlioğlu da şey yazmıştı zaten. Büyük bir infial var. Türkiye'nin gördüğü en büyük şeylerden bir tanesi. Büyük bir tepki gelecek ve göreceksiniz diye söylüyordu zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gerçekteniz... Adalet Bakanı'nın zaten açıklamasında 79 Ceza İnfaz Kurumu personelinin testlerinin pozitif çıktığını söylemişti. Hani bir yandan 3 mahkum dedi ama bunlar açık cezaevindeler dedi. Yani kapalı cezaevlerinde sorun yok dedi ama bu 79 ceza infaz kurumu yani pozitif çıkan bunlar açık mı yoksa burada da kapalı cezaevleri var mesela söylenmedi. Evet bu çok son derece kaygı verici uzun yıllar boyu etkileri sürdürülecek bir şey bunun anayasa mahkemesine. Yani bu kanunlaştıktan sonra e, anayasanın eşitlik ilkesine pek çok yerden açık e, aykırı olduğunu söyleyen sayısız hukukçu e, vardı. Önde gelen hukuk e, uzmanları, hukuk profesörleri e, bunları yazdılar bu konularla ilgili olarak. Belki anayasa mahkemesine iptal için başvurulur eşitlik ilkesine aykırı olarak. Ama ne zaman geçer ve nasıl bir karar çıkar anayasa mahkemesinden? Hiç bilinemez ama bilinen şu, paketin yasalaştığı saatlerde çocuk yaşta evliliklerin ceza nedeni olmaktan çıkartılması ve bu suçtan ceza alanların infazının ertelenmesine yönelik bir önerge verileceği iddia edildi. Ama bu da pakette yer almadı. Sonuç olarak düşünce suçlusu denen böyle bir kavram yoktur zaten. Düşünce suçlu, suçu diye bir kavram olamaz modern dünyada. Ama onu diyelim ki var, yani ifade özgürlüğü, ifade düşüncelerini ifade etmekten dolayı mahkum edilmiş, yargılanmış, mahkum edilmiş ve hapsedilmiş insanları kapsam dışında bırakıyor bu maddeler, bütünüyle korundu. Yani şiddet eylemi göstermemesine rağmen terörle mücadele yasasının muğlak maddelerinden dolayı ceza alan ve cezaevinde bulunan gazeteciler yani demokrasinin temel unsurunu teşkil eden medya, basın, bütün toplumun ana vicdanını, düşünce ve vicdan yapısını temsil eden yazarlar ruhunu ve demokrasiyi korumakla en birinci derecede kendilerini sorumlu hisseden siyasetçiler... Hiçbiri bu üç kategori ne infaz indiriminden ne de cezaevlerine yönelik diğer iyileştirmelerden yararlanabilecek. Hakikaten akıl dışı bir durum. Casusluk suçları da kapsam dışı bırakıldı. Yakın zamanda ölen Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun ismini açıkladığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler de bu suçtan hüküm giymeleri halinde düzenlemelerden yararlanamayacak. Ve yani şöyle... Düşünce suçları bütünüyle kapsam dışı bırakılıyor. Bu biraz önce de söylediğim gibi Türkiye hatta dünya de önemli eşitsizlik içeren kanunlarından bir tanesi olarak çıkıyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan onayının ardından on binlerce hükümlü serbest kalacak 90 bine kadar. Ve amacı da yeni tip koronavirüsü denen yani COVID-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgın devam ederse bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılacak. Yani 6 ay daha Mayıs sonuna kadar da 2 ay var. Dolayısıyla... 8 ay ya kadar gidebilecek ayrıca açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık cezaya ayrılmaya hak kazanan hükümlüler de 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak iyi hal belirlemesi falan çok ayrıntılar var girmeyelim o ayrıntılara ama eee Salgın nedeniyle dönemeyenlere ceza verilmeyecek denetimli serbestlik sürelerinden bahsediliyor. Mükerrer, tekerrür halini tekrar edilen suçlardan dolayı mahkum olanlarla ilgili düzenleme yapılıyor. En fazla 32 yıl mahkumiyet halinde ceza infaz kurumlarında iyi haline geçirilmesi durumunda koşullu verilme Denetimli serbestlik 3 yıla çıkıyor. 65 yaşını bitirmiş hükümlüler koşullu verilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerde azami süre sınırına bakılmadan uygulanıyor. Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkındaki süreler geçerli oluyor. Ve süre 3 kez uzatılabiliyor. Yani infaz paketi geçti 90 bin kişi tahliye ediliyor. Bir tek e, bazı önemli değişiklikler canavarla hisse yaralama kapsam dışı, bir yıllık denetimli serbestlik uygulamasına devam. Cezaevine alınacak gazeteciler için e, basın ilan kurumundan resmi ilan alma koşulu esnetildi. Ve iyi halde, iyi halin belirlenmesi koşulları arasından gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin belgeler de istenebilir koşulu kaldırılmış bak ne kadar önemli değişiklikler yapılmış. Yani o göz... infaz kanunuyla ilgili ama aklımızda kalan herhalde en önemli söz bu perşembe günü yaşanmıştı. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, İdris Balukan cezaevinde ölsün mü? Selahattin Demirtaş ölsün mü? Ahmet Alsan, Ahmet Altan ölsün mü? dediğinde AKP sıralarından ölsün e, denmişti ve hatta e, şeye de girdi. Meclis tutanaklarına da girdi bu sözler. Evet gerek Gökçer Tayincioğlu defalarca çok ayrıntılı olarak ele aldı hangi suçların nasıl tamamen eşitlik ilkesine aykırı olarak affedilme kapsamına girdiğini yani göz yaşına sığmayan affedilen suçlular ve affetmeyecekler diye bir şey de vardı. Yani e, yasalara kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışıdır yazmakla olmuyor. Bu suçları işleyenler kısa süre sonra aramızda olacaklar diye 4 Nisan'da yazmıştı Gökçer Tahincioğlu. Ve çok çarpıcı örnekler veriyordu. 4 Nisan yazısına isteyenler, dönüp ilgilenenler dönüp bakabilirler T24'teki. Her şeye rağmen biraz olsun bu geçmeyen utanma duygusunu geride bırakabilmenin tek yolu bu eşitliği sağlamaktı diyor ama maalesef olmadı artık göz yaşına da bu zira bu tür yaşananlar demişti ve asıl virüsün ne olduğu netleşiyor zamanla yapmadıklarımızın verdiği huzursuzluk karanlık bir iç sıkıntısına dönüşüp kalıcı hale geliyor gün geçtikçe diye yazmıştı. Aynı şekilde Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da defaatle konuşmalar yaptı ve sonuçta mesela bazı örnekler de verdi. Üç düşükten sonra sağlıklı doğan bebeğim yürümeyi cezaevi avlusunda öğrendi diyen bir annenin mektubu, oğlum dört yıldır baba diye yastığa sarılıyor diyen bir mahpus yakını, İki yıldır bu yasayı bekliyordum. Hayata nasıl tutunacağımı bilemeyeceğim artık diye bir başka mahpus yakını. Selçuk Kozağaçlı'nın Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı'nın sırf avukatlık yaptığı için cezalandırılması olayı var. Yani sor, yatma sebebi şu. Müvekkiline şu soruya cevap verme, susma hakkını kullan. Demiş. Bu ve benzeri sözleri suç olarak nitelendirmiş ve ceza almış. Sırf avukatlık yaptığı için cezalandırıldı diyor. İşte senin dediğin gibi özdeş İdris Baluken, Sincan cezaevinde koğuşunda onu ziyaret edenlere edenler sormuşlar. İdris Bey sana yapılan ihlaller var mı burada? Nasıl durum? İdris Bey de ne demiş? İşte siz İnsan, bu insanı terörist diye cezaevine attınız diyor. Yani bize aynen şunu diyor. Ben burada bana yapılan ihlalleri size anlatmaktan haya ederim. Memleketin bu kadar sorunu varken ben kalkıp burada size şahsi sorunumu anlatamam. Memleketin sorunlarını gelin konuşalım. Ve siz bu insanlara terörist deyip bu, içeride bırakıyorsunuz diyor Gergerlioğlu. Ve çok önemli iki şey da, daha söylüyor. Onları da söyleyelim ve bırakalım. E, kitlesel ölümler olabilir diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Emrah altın dişten doktordan e, bahsediyor U Uzman e, yani cezaevlerini çok büyük şekilde tehdit ediyor. Bu konuyu en çok ayrıntılı olarak araştırmış bir bilim insanı 3-5 e, günde bitmeyecek diyor ve bu çok en çok cezaevlerini etkileyecek kitlesel ölümler olabilecek diyor bunu hatırlatmış ve Paskalya bayramında Hazreti İsa'nın sözünü bugünün tüm konuşamayanları adına tüm konuşturulmak istenmeyenler adına düşüncesini ifade eden, edemeyenler adına söyleyeceğim diyor ve e, Hazreti İsa o zorbalıkla dolu günlerde şunu söylüyordu diyor Paskalya bayramında Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız ve insanlar buna inanacak diyorduk takipçilerine diyor. Kendisi de son olarak şöyle tamamlamıştı Ömer Faruk Gergerlioğlu doktor kendisi aynı zamanda. Değerli arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım sizi sanırım yeteri kadar uyardık. Ama bu çok önemli konularda geri adım atmadınız. Bunlar son derece hayati konulardır. Biz vazifemizi yaptık. Bundan sonrasında bu büyük veballer ve koronadan dolayı, ölümlerden dolayı siz sorumlusunuz. Ve biz buna size söylediğimize şahitlik ediyoruz. Ve ben halkıma hem de Rabbime şahit ol diyorum. Şahit ol ya Rabb, şahit ol ya Rabb diyorum diyor bitirmişti. Böyle bir durum var ve korona e, virüsü vakalarıyla bitirelim. Dünyada bilinen vakalar 1.9 milyonu geçmiş durumda. En az 1.900 küsur var. Johns Hopkins Üniversitesi'nin tablolarından öğreniyoruz. Fransa'da uzatma uzatmaya geçildi. Dört hafta daha bir ay daha kaldırıldı. Ülkenin baş, başkanı Macron söyledi televizyondan. Brezilya'da daha önceden duyulanın çok çok daha üstünde olduğu birdenbire ortaya çıkmış durumda. 12 kat daha fazla vaka olduğu söyleniyor. Başkan Bolsonaro yok bir şey önemsiz demesine rağmen Kiliseye ee, gitmiş mi acaba Paskalya'da? Bilmiyorum onu ama Çünkü çok... Trump'la birlikte böyle sözleri vardı. El ele kol kola birlikte Paskalya kutlayacağız diye. Ama Trump o gün çok sert açıklamalar yapmıştı. Şey yerine, yani koronavirüsle ilgili. Evet, evet, evet. Yani Papa'nın açıklamaları da müthişti zaten. İtalya'da 20 bini geçmiş durumda ölüm sayısı. Bütün dünyadaki ölüm sayısı da 117.000'i geçmiş durumda koronavirüsünden. Amerika Birleşik Devletleri başı çekmeye devam ediyor. Hem vaka sayısı açısından hem de kayıp sayısı açısından. Türkiye 9. sırada yer alıyor ama günden güne ilerleme oranlarına bakıldığı zaman şimdi bakıyorum 14 Nisan 2020 saat 7.05 itibariyle baktığımız zaman vaka sayısı günlük artışı Türkiye'nin %7'den fazla dünyada çok yüksek bir oran. Ölüm sayısı da eee e şey %8'in üzerinde o da dünyada ön sıralarda yer alıyor. Dün 98 kişi daha hayatını kaybetti Türkiye'de. 4000'in üzerinde 4093 yeni tanı konuldu ve ölüm sayısı da 1300'e çok yaklaştı. 1296 oldu. Vaka sayısı da 61 bini aştı. Ama sizin söyledikleriniz evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleriyle çelişiyor Ömer Bey. Evet. Dün çünkü bir açıklama yaptı. Ölüm oranının düşüklüğü bakımından dünyada en ön sıralardayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, öyle dedi. Ben de baktım. Öyle görünmüyor ama belki de Cumhurbaşkanı haklıdır. Bilemeyeceğim onu. Ben John Hopkins'e ve işte uluslararası yayınlara bakmaya çalışıyorum. Onun dışındakileri e, bilemiyorum. Yani bir de ilginç haber var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal ağlarla ilgili bir teklifi vardı. İşten çıkarma yasağı ücretsiz izne çıkarılanlara 39 lira ödeme gibi düzenlemeler içeren teklife son şekli verilmiş. Ve sosyal ağlarla ilgili şey de sosyal medyayı kontrol etmek için yeni yetkiler peşinde diyordu. Emma Sinclair Webb'de. Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yeni kanun tasarısının sosyal medya şirketlerini sansüre boyun eğmeye zorlayacak diye bir uyarısı vardı. Onun e, ilk teklifi geri çektiği belirtiliyor son dakika haberleri arasında. Evet, ne, ben konuşmaya... o zaman şeyi karıştırmışım. Bu, bu haberden e, bahset, bahsetmiştim Garopayla'nın e, gece attığı mesajda. Hı -hı. E, i̇nfaz kanununda değil ayrı bir kanunmuş demek ki. Evet. Bu geri demiş. çekilmiş. Bu geri çekilmiş son dakika haberlerinden biri duvarda gördük. Peki bunu bunları konuşmaya devam edeceğiz şimdi korona günleri. Açık kastı badurla korona günleri. Günaydın senin Badur, merhabalar. Günaydın merhabalar. Günaydın. Günaydın Nasıl gidiyor duruş gidişat nasıl? siz de e, açık gazetede bu saat 8 8.30 arası bölümde gittikçe daha az yer veriyorsunuz koronavirüsü. E, yani daha farklı konular öne geçiyor galiba. Herhalde siz de önemini itirdiniz koronavirüsün. Evet, evet, kaçırdık gözden. Yani dünyanın sonu haberleri bir, bir, bir de Türkiye'de adaletin sonu haberleri çıkınca ikinci plan aldık. Ama bir... onlar yine haber değil. Peki, e, Din Meyer <gülüyor> ismi size bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Özellikle özdeş. Belki sen biliyorsundur. Ben tanımıyordum. Güney Afrikalı bir polisiye yazarım. 2017 yılında yani Fransa'ya Fransız çevrilmiş kitabı. E, kitabın Fransızca ismi çevirisine L'année e, Aslan Günleri yılı gibi bir e, ismi var. E, Kitapta dünyanın yüzde 95'ine bulaşan Virüs korona diye bir e, e, etkenden bahsetmiş. Dün bu adamdan bir röportaj yapmışlar bu yazarla. Yazarı nereden bildin diye. Gerçekten diyor. Yani bundan önceki pandemileri inceledim biraz. Hiç benim dahlim yok bu işte. Ben, hiç bilmiyordum. Çok da şaşırıyorum olup bitene diyor. Öyle ilginç bir şey var yani. Edinip bu kitabı e, 2017'de Fransa'ya çevrilmiş Galiba kitabın orijinalini e, 2009 yılında kaleme almış. Virüs koronadan bahsediyor pandemi yapan ilginç bir rastlantı kendisi de hani e, bu bilerek yapılmış bir şey değil gibi sanki suçlanıyormuşum gibi kendini aklıma <gülüyor> yaşayacağım bir adam. Filmler de var biliyorsunuz böyle. Contagion <gülüyor> filmi mesela. Evet evet evet. Onda da mı korona? Bir... Tabi tabi hem de işte şeyden bir yarasadan Arakona'a geçiyor oradan bütün bir dünyaya yayılıyor. E, e, tabi. Bu doğal bir şeyde... E, e, tabi beklenen bilim insanları da zaten bunu yıllardır yazıp çiziyorlar böyle ihtimalle. Tabi tabi yani geçenlerde doğru. ben bir yerdeki konuşmamda Covid-19 ile ilgili bitirirken yani e, hala şu e, şu anda yarasalarda bazı primatlarda ve diğer e, hayvanlarda memelilerde e, bir dizi koronavirüs var. E, ve bunlar insana geçmek için, kür atlamak için... Ee, böyle sabırsızlıkla bekliyorlar e, diye bitirmiştim konuşmamı. Yani çok doğru tabii bildik bir şey, bildik bir durum. Emmanuel Macron dün ulusa seslendi. Ulusa sesleniş mi de, diyorlar acaba bilmiyorum. Evet, onlar, ulusa de, sesleniş. Öyle. Onlar da öyle diyor galiba. Şimdi kendimizi yeniden keşfetmeliyiz ve bu işi önce ben kendimden başlayacağım diye bir e, konuşmasını başlığa taşımış Le Monde gazetesi izlediğimiz stratejilerin zayıflıklarını eksikliklerini görmekteyim diyor. Fransa hala maske işte diğer sağlık çalışanları için ekipman sorunu yaşamakta bu ilginç nasıl halledemiyorlar bilmiyorum ilginç bir konu ama Emmanuel Macron uzattı bu alınan önlemleri ve kısıtlamaları aslında 11 Mayıs'a kadar uzatıldı fakat daha sonra liselerin orta eğitimin açılması söz konusu. Üniversiteler Eylül'e kadar kapalı Buna karşın Fransa'da Mayıs-Haziran yani yaz sonuna kadar sinema, bar, kafe ve restoranların kapalı kalmasından bahsediliyor. Fransa gibi bir ülkede böyle bir yaklaşım, böyle bir önlem bu sektörü nasıl etkiler? Bu tabii çok soru işareti oluşturuyor. Sanıyorum ekonomik nedenlerle ilintili olarak birçok ülke yavaş yavaş kademeli olarak bu aldığı önlemleri e, ...kaldıracak gibi görünüyor. Fakat e, hani iş duruldu, e, sönmeye başladı, yavaş yavaş sayılar azalıyor. Böyle bir durum da söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde olup biteni biliyoruz. E, Sung King Ku isimli bir yazar, Lancet'li bir yazı yayınladı. Dün e, yayınlandı yazı. E, ikinci dalga Kuzey Yarımkürede yaz ortasında e, gelecekti diye bir iddiası var. Yaz ortasında ee, özellikle sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları kalktığı zaman diyor maske, ateş ölçümleri ve e, temasları izleme gibi önlemleri muhakkak bu ikinci paketi sürdürmeliyiz. İkinci dalga gelecek diyor. Tabii bu doğru mu değil mi? E, eski deneyimlerden diğer e, salgın ve pandemilerden e, bir ders çıkararak e, böyle söylevlerde bulunuyor ya da e, kaleme alıyor yazarlar. Bakın Japonya'da, Tokyo'da yedi küçük belediye bölgesinde olgu sayısı öyle artmış ki acil durum ilan edildi dün. Denise Normil isimli bir bilim insanı Science Dergisi'nde dün yayınlanan makalesinde Hong Kong ve Singapur'u incelemiş. Ve diyor ki Hong Kong ve Singapur başlangıçta çok başarılı Göründü ve bunlar e, hani daha küçük daha kompakt e, şehirler e, bölgeler ve özellikle SARS deneyimi olan yerler daha disiplinli toplumlar e, bunlar e, kontrol altına kısa sürede alındı gibi göründü ve işe gitmeler başladı. Ancak ilginç bir sayısal değer var buna baktığımız zaman o iki bölgede Hong Kong ve Singapur'da işlerin e, öyle, bize lanse edildiği gibi bahsedildiği gibi çok iyi gitmediğini gösteriyor. Bakın Hong Kong'da 15 Mart itibariyle 149 olgu varmış. Dün kaç tane var biliyor musunuz? 1005. Singapur'da 200, 105 e 149'dan 1005. Singapur'da 15 Mart'a kadar sadece 226 olgu varmış. Dün itibariyle 2532 olgu var. Ben bir ufak bir ufak <gülüyor> bir ilave ilavede bulunayım. E, Singapur demişken son e, Guardian gazetesindeki özette okuyorum. Son 24 saat içinde 386 vaka daha olmuş Singapur'da. Büyük bir sıçrama var enfeksiyonlarda ve evet. 3, 2918 vakaya ulaşmış. Ve bunlar da göçmen işçilerin yatakhanelerinde görülüyormuş. İşin daha da vahim tarafı. Ee, bu Guardian'dan okuduğunuz habere iki e, notum olacak ya da düşündüğüm yorumum. Birincisi e, hani söylendiği gibi işler e, tamam bitti o uzak doğası ülkelerinde onlar çok disiplinli diye hep örnek veriliyor öyle değil e, gerçek. İkincisi tabii e, Singapur'da sizin belirttiğiniz e, noktadan hareketle, Özellikle göçmen, yoksul, kesim bunlar çok etkileniyor. Bu, evet. bu, tabi e, hemen Afrika'ya oradan atlayayım isterseniz. Afrika'da olgu sayısı son iki günde ikiye katlandı. E, ve orada da ters bir e, dışlama, stigmasyon söz konusu. Güney Afrika'da da genel kanı bu beyazların hastalığı bize bir şey olmaz diyorlarmış. Bu da tabi e, <gülüyor> ilginç bir şey. Yani. Herkes e, şey, e, suçu ya da ...olumsuzluğu başkasına atmaya çalışıyor. Robert service isimli bir araştırıcı yine... E ama nasıl dergisinde. Amerika'da ise e, e, büyük çoğunluk siyah zaten. E, evet. Etkilenenleri. Evet. Evet. Evet. E, tabii tabii tabii her yerde, her ülkede. E, dün Paris'ten bir örnek vermeye çalışıyordum. Sen sen denis valisi gibi hani daha evet. çok e, kuzey, e, Maghreb ülkelerinin yani insanların yaşadığı yer... Robert Service'ten bahsediyorum Science'da Hill ve arkadaşlarının e, bu yeni bir dergi, Journal of Virus Eradication diye dergi çıkmaya başladı. Hmm. Virüs Eradikasyonu e, dergisi. E, e, i̇laçlarla ilgili gelecekte kullanacak ilaçlara e, bakmışlar. Hindistan'da aslında Hindistan e, böyle e, ürettiğimiz ilaçları dışarıya satmayız e, gibi bir yaklaşımları vardı. Dün itibariyle e, 13 tane Molekülün dışarıya satışı serbest bırakıldı böyle bir karar anlaşma yapıldı ve bu yazılarda evet, Trump ama çok sert bir çıkış yaptı Hindistan'a karşı ne Biraz dedi onun ben, <gülüyor> ben Trump'ı siz izliyorsunuz ben daha çok gelişmek <gülüyor> dolarına bakıyorum galiba. <gülüyor> ihraç etmesini <gülüyor> e, ihraç etmesini serbest bırakmasını istedi ve kabul ettirdi Trump. Evet, evet, evet, evet, evet, evet ben de onu belirtmeye çalıştım. Ee, bu Hindistan'da yöneten ilaçlarla günlük tedavi giderleri ne kadar tutuyor? Musunuz? Bir buçuk dolar en fazla. Yani e, hmm. özellikle jenerik ilaç üretildiği için e, böyle bir e, parasal bir e, olumlu bir e, Gelişme olduğunu söyleyeyim. Minik bir şey not vereyim. Dünkü haberlerde vardı. Hindistan'da da virüsü yayanların Müslümanlar olduğuna dair Tabii. aşırı sağcılar şey yapıyorlarmış. Propaganda sosyal medyada özellikle. Korona cihat hashtag ile. Şimdi aslında çok başka söyleyeceklerim vardı ama madem sen böyle bir konuya değindin. Aslında tabii komplo teorileri birçok ülkede var. Bütün ülkelerde var komplo teorileri. Ama komplo teorileri konuşulduğu gibi bilimsel açıdan da bu konuya yaklaşan toplumlar var. Bizde ise komplo teorileri çok ağır basıyor Türkiye'de ya da gelişmekte olan ülkelerde. Ee, aslında buradan hani benim değil bu e, bu tanımlama e, Sayın Murat Sevinç'in bir tanımlaması hani Türkiye'de e, milli eğitim sistemini düşündürmemek ve sorgulamamak üzerine inşa etmiş bir ülke diyor. Belki de toplumun bu kendisini düşündürmemek ve sorgulamamak üzerine inşa edilen eğitim sisteminden bir intikamı diye düşünüyorum bu komplo teorilerinin bu kadar yaygın olmasını. E, ve buna ait farklı örnekler var Türkiye'de. Medical antropolojide İna Hayat Ali isimli bir yazar dün bir makale yayınlamıştı. İşte Pakistan'da mesela kızamık salgını sırasında hayır çocuklarınıza kızamık aşısı yaptırmayın diyenler neden kaynaklanıyor bu söyle? İşte bu daha çok yabancıların bizim ülkemizi ele geçirmek için yaptığı bir bir işlem önemli değil aslında diyorlar. Ya da bu kızamık aşısı bize Hasta ediyor diyenler. Ee, Yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu aşırı tartışmalarında ben yaptırmıyorum, yaptırmayacağım da. E, evet demiş e, bir ney bir aşısında. E, mesela Kamerun'da bir örnek var. Kamerun'da e, 2010 yılında yayınlanmıştı. E, özellikle e, ortaokul öğrencisi olan genç kızlar e, aşı e, için gelen sağlık ekiplerinden kaçmak için camdan atlıyorlardı. Yani okulun camlarından böyle bir korku vardı ve peki Selim Badur gördüm. yani şey bu özellikle koronavirüsünün virüsünün yaygınlaşmasından sonra Covid'in pandemiden sonra bu aşı elinden pek söz edilmediğini de duyuyoruz bugün açık bilinç programında da doktor Doçen Doktor Çağhan Kızıl Kızıla konuşurken de o da söyledi aynı şeyi. Evet, e, yani bu aşı karşılığı şu anda e, yani bu Covid-19 nedeniyle e, ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor dünya ve tüm ülkeler. Genellikle aşı karşılığı çok fazla konuşmayacaklardır. Daha sonra herhalde işler durulduktan sonra tekrar gündeme geleceklerdir. İki tane önerim makale var. aynı şeyi söyledik. kayıtta evet. evet. <gülüyor> yani dinlemedim ama aklım yok. Hayır yayınlamadık zaten dünkü kayıttan ben. Ö ön, bilgi. <gülüyor> ön bilgi veriyorum. Ön bilgi. <gülüyor> Peki iki önemli makale bir tanesi Journal of Medical Virology'de çıktı Taopu Virüsün insan maymun kır farelerine tropizm var. Bu canlıların e, hücrelerine e, afinitesi var. Buna karşılık kemiricilere yokmuş hiç onun ilerimi bilgi. İkincisi Michael Letko e, önemli bir araştırma. Nature Makrobiyoloji gibi çok ciddi e, impar faktörü çok yüksek bir dergide. Virüsün hücreye giriş mekanizmasının ayrıntılarını çözüyor yavaş yavaş. Tabi bu moleküler düzeydeki çalışmalar e, tedavi ve aşı çalışmalarına ışık tutacaktır. O nedenle önemsiyorum. E, virüsün hücreye giriş sırasında bu spike proteini dediğimiz, dediğimiz S proteini işte hücre yüzeyinde nereye, hangi hücreye e, girecekse onun üzerindeki acı iki reseptörlerine bağlanıyordu. Aslında bu tutunmadan sonra e, konak hücreye ait proteaz enzimleri var. Bu enzimler bir takım işlemler yapıp daha sonra virüsün hücre içine girişini sağlıyor. İşte bu proteaz enzimlerinin çok aktif ya da az aktif olmasıyla e, ilintili olarak virüsün hücreye girişi ya hızlı oluyor ya olmuyor. E, onun için bu proteaz e, enzimi üzerinde tedavi e, çalışmaları olabilir. Tedavi çalışmaları deyince bu hidroksiklorokin ısıtma ilacı diye hep bahsedilen ona ait Suzan Jaf dün Lancet'te bir yazı yayınladı. E, diyor ki Amerika ve Fransız yetkileri klorokin kullanımına onay veriyorlar, e, önünü açıyorlar ama Avrupa e, e, Birliği e, Regülasyon ya da işte düzenleme e, grupları ve Dünya Sağlık Örgütü bu kararı henüz desteklemiyor. Çünkü yan etkileri var ve milyonlarca dost kullanıldığında e, yanında binlerce kalp sorunu yaşayan hasta ortaya çıkacak diyorlar. Onun için o konuda biraz tedbirli olmakta yarar var herhalde. Ben de şeyi ekleyeyim tam burada izininizle. Brezilya'da yeni bir araştırma varmış ve 81 katılımcı üzerinde bu klorokinin araştırmasında 11'i ölmüş. Onun üzerine durdurmuşlar yani. yani. Evet o konuya dikkat etmek lazım. Kimde nasıl ne oranda kullanılacağı. Ekimler tarafından ve konunun uzmanları tarafından belirlenmeliyim. Niye söylüyorum onu? Çünkü bu söz, bu ilacın ismi zikredilmeye başladıktan sonra ülkemizde hani profilaktik olarak ben bunu alırım, kenarda tutarım bir kutu klorakin gerektiği zaman, şüpheli bir şey olduğu zaman belirtilerim ortaya çıkmadan bile kullanırım korunmak için deniyordum. Çok yanlış bir şey bunu belirteyim. Ee, süre doldu belki ama son bir noktaya değineceğim. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum. New England Journal of Medicine'de dün yayınlandı. David Stadler ya, yayınlamış ve ekibi hastalık kontrolü bireysel özgürlükler ve kitlelere test yapımı arasında bir üçgen buluyor bu, diyor. bu e, olay. Önemli bir e, yaklaşım e, düşünmesi gereken bir konu. Çünkü e, kitlelerin testi derken e, virüsü aramak değil antikor testlerinden bahsediyor yazısında. Bunun nedeni de önce İspanya, sonra Amerika Birleşik Devletleri, şimdiki İngiltere biz antikor testi yaparak kimin virüsle temas ettiğini bir ölçelim. Böylece antikor testi pozitif çıkan yani virüsten daha önceden temas etmiş kişilere bir sertifika verelim. Ve bu sertifikayla onlar işlerine gidebilsinler gibi bir yaklaşım var. Bunun çok tehlikeli olduğunu isterseniz yarın e, devam edelim bu konuda. Evet çok evet, önemli. Bu aslında önemli. Ay, güvenlik önemli. Yani için bir, bir haber olarak çünkü vermiştik olurdu. ama mümkün evet. mü? Ee, önemli bir tartışma. Peki Dominik'ten bir Peki. haber var mı? Falan Gayet mi? iyi gidiyor. Barıştık. Evet, sevindim. Yani böyle kötü günlerde e, tek sevindirici e, haber herhalde bunu duymak. Tabii Beşik biz öyledi. Barıştık'ta hiçbir rekabette de kalmadı aramızda. Aa, iyi. Çok iyi sevindim, sevindim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar iyi günler, iyi yerler. İyi günler, hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri Bu şekilde devam ediyoruz. Birkaç koronavirüsüyle ilgili haberi daha ekleyelim birinci saat dolarken, Bir tanesi bu Türkiye'deki durumla da bağlantı kurulabilecek bir şey. Philadelphia'da ABD'de şiddet suçu işlememiş ama mahpus olan, mahkum olan 200 kişi e, serbest bırakılmış koronavirüsünü dolayı e, ve yüz, yüzlerce kişinin de yüzlerce arabayla gösteri yapıldığı belirtiliyor. Bir başka önemli e, şeyde birkaç tane önemli haber var. Bir tanesi bu bıçak gemisi meselesi vardı. Theodore Roosevelt gemisi. Onun kaptanı görevden alınmıştı ölümler olmasın diye. O gemide 600 kadar vaka olduğu ortaya çıkmış. Ve bu sorumsuz bir vicdansız bir açıklama yaptı diye kaptanı şey yapıyorlardı. Kaptanın kendisi de koronavirüsüne yakalanmıştı. Şimdi trajik tarafı ve arkasından da e, 600 kişinin olduğu e, bulaşı olduğu gemide uçak gemisinde Guam'da demirlemiş olan ve e, pozitif çıkmış yani biri de ölmüş çok ciddi haberler olmaya devam ediyor doğrusunu isterseniz ilgili. burada çok takip... fazla şey yapamadık ama dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli bir bilgi verdi bu geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sokağa çıkma yasanın önümüzdeki hafta sonu da geçerli olacağını söyledi 17-19 Nisan'da yani geçerli olacak dedi tekrar sokağa çıkma yasa ee, bu da dünyada e, Türkiye'yi Ender örneklerden biri haline getiriyor öyle değil mi? Bu evet. belli bir saat takvim verilerek şu saatler arasında koronadan korunacaksınız. Ondan sonrası serbest demek anlamına geliyor tersine bir düşünce yaparsak. Evet, burada, yani ben bunu hiç duymadım. Yorum şey. yapanlar Türkiye ekonomisiyle birazcık bağlıyorlar. Yani zaten e, ücret desteği vermeyen ülkelerden bir tanesiydi Türkiye. Bir de şimdi e, bu, ısrarla ekonomiyi durdurmama kararı herhalde... E, ekonomi e, sinyal veriyor, alarm veriyor diye e, yorumlanıyor. Ama haftalık, günlük, saatlik sonra tatil öyle mi? Yani bu ilk defa e, böyle bir önlem e, u, biçimi uygulanıyor. E, Hem şeyi de hatırlayın, 20 yaş altı içinde aslında sokağa çıkma yasağı var ama çalışanlar hariç. Evet 70 yaş üstü de vardı değil mi? 65 yaş üstü müydü? Evet. Evet. Yani yaşlara göre, saatlere göre kademelendirmek Türkiye'ye özgü bir yeni sistem olarak bakalım. Yani Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ülkemizi mücadele ediyorlar. Ne gösteriyorlar diyor. Salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor Türkiye diyor. Ve 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza uygulamak duyurmak istiyorum diyor. Çok değişik bir yöntem. Nasıl sonuç vereceğini maalesef göreceğiz, yaşayarak göreceğiz herhalde. Peki bu şekilde sona erdirebiliriz. Bu korona virüsüyle ilgili çok sayıda başka haber de var ama Artık daha sonra zaman içinde onları da şey yapabiliriz. Bir de çok önemli bir şey, özel et işleme tesislerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Dakota'da, Pennsylvania'da büyük salgınlar olmaya başlamış. Et sanayinde, yani kasım, özellikle Smithfield domuz işleme şeyi, 240 işçisi birden pozitif çıkmış. Yani eyaletteki bütün aktif COVID vakalarının yarısı Cargill'de meşhur Cargill Meat Solutions adlı şirkette de 130 işçide tekrar Pennsylvania'da pozitif çıkmış hastalıklar. Bir de J.B. S Beef Slaughterhouse diye de Pennsylvania'da gene gene büyük bir salgın çıkmış. Yani kolay kolay Amerika Birleşik Devletleri'nde de bastırılabilecek gibi değil. Yeni yeni toplaşmalar başladı. Cluster diyorlar onlara toplu vakalar. Selim Badura'da soramadım vakit kalmadığı için. Son olarak da Rusya'da durum kötüye gidiyor diye büyük yerden gelmiş haber. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin Rusya'da korona virüsü konusunda durum kötüye gidiyor demiş. İhtiyaç duyulursa Savunma Bakanlığı devreye girecek demiş askerler yani. Önümüzdeki hafta büyük önem taşıyor demiş. Peki. Vara. Açık Gazete. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet merhaba Günaydın Günaydın Günaydın nasıl Nasıl vaziyetler <gülüyor> Ben de iyi sizde nasıl <gülüyor> Bizde de yani günün en önemli haberi bu adalet infaz kanunun geçmesi çok endişe verici gelişmelerde olabileceğinden korkuyoruz Evet evet açık cezaevleri, yarı açık cezaevlerinde 70 civarında 19 civarında mahkumun hasta olduğu haberi geldi. 3 kişi de ve üç kişi de vefat etti ama bu sadece evet, evet. Sağlık Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nın verdiği veriler maalesef cezaevlerinden, çeşitli cezaevlerinden gelen endişeli sesleri pek yansıtmıyor. Çünkü bazı cezaevlerinde kapalı cezaevlerinde e, hastaların, e, tutukluların veya mahkumların bir kısmının e, koronavirüs tezahürleri gösterdiğini iddia ediyor e, avukatlar ve özellikle e, içeriden dışarıya haber gönderebilen mahkumlar. Bu e, son derece endişe verici bir şey. E, diğer taraftan e, bu mülkeci kamplarındaki durum da e, çok az biliniyor. Orada da e, salgının e, girmesi durumunda çok vahim şeyler olabileceği endişesi var. Bir tek, bir tek mülteci kamplarıyla ilgili gördüğüm e, ümit verici demeyeyim ama e, biraz daha e, soğukkanlı olmamıza belki e, neden olması gereken olgu e, mültecilerin arasında e, genç nüfusun çok yüksek olması, yaşlı nüfusun özellikle kamplarda çok az olması ama bu da biliyorsunuz e, yeterli değil çünkü Türkiye'deki e, koronavirüsten ölüm vakalarında dünyanın e, dünyadaki vakalardan e, farklı olarak 65 yaş altı e, kişilerdeki ölüm oranı e, dünya ortalamasının çok üstünde. Evet yani bu deminki konuda da ilgili bir şey ilave edeyim 79 Personel ceza infaz kurumu personelinde evet. de pozitif çıkması son derece kaygı verici Tabii. bir şey. Tabi Tabii. bildiğim kadarıyla cezaevi personeli şimdi e, cezaevlerine kapatılıp kendileri kapatılıp e, dönüşümlü olarak e, çalışıyorlar fakat e, bu e, birkaç kişinin hasta olması veya taşıyıcı halde olması hasta olmasa da taşıyıcı halde olması. Bu kapalı alanda birlikte yaşamakta zorunda olan yüzlerce kişinin birdenbire tabii o kapalı alanın her alanına yayması söz konusu çok endişebilir. Evet aslında. öyle kaygılar var, endişe var. Ee, korona günleri dışında haber çok fazla yok dünyada hemen hemen bütün e, siyasi ve e, toplumsal e, enerji e, korona ile mücadele çerçevesinde alınan e, çeşitli tedbirler veya alınmayan tedbirlerle geçiyor. E, bunun dışındaki e, tek haber, e, tek, haber e, tek haber demeyeyim Elbette var bir dünya kadar haber ama e, haber takipimiz açısından haber e, İsrail'de. Yani biliyorsunuz e, muhalefet lideri Benny e, Cumhurbaşkanı hükümeti kurma yetkisi vermişti ve bunun süresini e, dün akşam gece 12'de e, hükümeti en geç kurması veya kuracağına dair bir e, bildirimde bulunması koşuluyla vermişti. Dün, bu, dün gece yarısına kadar e, bu hükümeti kurma çabası Benny e, Başbakan Netanyahu ile birlikte ...bir e, ulusal koalisyon hükümeti kurma e, görüşmelerine başlamıştı. E, kendisi bu arada meclis başkanı seçtirerek Benny Gans, e, Hem Netanyahu hem Benny ortak girişimiyle e, Cumhurbaşkanı istisnai olarak... ...gece yarısı sürenin bitmesine birkaç dakika kala istisnai olarak bu süreyi iki günlüğüne uzattı. E, dolayısıyla e, iki gün daha var Netanyahu ile Benny Gans arasında bir ulusal koalisyon hükümeti kurulması için. Yalnız e, görünen şu ki e, Netanyahu e, bu e, süreyi de e, uzatarak e, belki dördüncü kez e, seçimlere gidilmesini e, ne yol açacak ihtimali belirdi. Bir yıl içinde dördüncü kez. Bir senede dördüncü seçim. Bu da artık bir farsa dönüştü. Evet ama maalesef bu korona krizi e, yönetimi sayesinde Netanyahu'nun popülaritesi hızla artıyor ve bugün yapılan dün yapılan yayınlanan e, seçim anketlerinde Netanyahu'nun bugün seçim olsa e, çok 40 milletvekili çıkartabileceği dolayısıyla da. E, Koalisyon partileriyle beraber mecliste e, 64-65 milletvekillik, 61 çoğunluk için geçerli sayı, 64-65 milletvekillik bir e, çoğunluğa sahip olabileceğini gösteriyor. E, İsrail'de Netanyahu'nun e, yolsuzluk nedeniyle e, açılan e, davası ertelendi biliyorsunuz. Korona krizi nedeniyle. E, yolsuzluk uçurdu. Peki ne oldu o? Ertelendi. Evet, bütün davalar ertelendiği için o da ertelendi. Yani mahkemeler görülmediği için ertelendi. Ee, ve Netanyahu bu korona krizini, kendisinin başbakan olarak yürüttüğü bu korona krizini, kendisinin popülaritesini yeniden pekiştirmek fırsatı olarak kullanıyor. Ve e, belki de bu nedenle e, dördüncü kez seçimlere giderek, e, 14 yıldan beri galiba iktidarda, e, Netanyahu bir dört yılda kalmak ve böylece aynı zamanda da mahkemenin yükünden de kurtulmak belki erteletmek ya artık bilmiyorum meclis çoğunluğuyla elindeki imkanları nasıl kullanır. Diğer konu Yemen. Yemen'de ne? Suudi Arabistan destekli e, hükümet e, güçleri Suudi Arabistan'ın e, ilan ettiği tek taraflı bir ateşkes vardı. Daha doğrusu ateşkes çağrısı vardı. Geçen çarşamba günü ateşkes çağrısına bulunmuşlardı perşembeden itibaren. E, ateşkesin gerekçesi de e, koronavirüs e, salgınının gelmesi ihtimaline karşı önlemler alınması ve savaşın iç savaşın bu e, salgının e, yayılmasına vesile olmamasıydı. Ee, bu e, bunun hemen akabinde e, Yemen'de ilk e, koronavirüs e, hastalığı tezahürü gösteren bir kişinin ortaya çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi Yemen baş, Cumhurbaşkanı tarafından verildi. E, ama e, maalesef e, ateşkes e, ciddi biçimde sürüyor gibi gözükmüyor. Huti e, e, tarafının saldırılarda bulunduğunu iddia ediyor. Suudi Arabistan e, temsilcileri, sözcüleri Hutilerde Suudi Arabistan ve e, destekçisi yerel güçlerin kendilerine e, cumartesi, pazar günü saldırdıklarını iddia ediyorlar. Ve Bu arada da, da bir koronavirüs e, salgınının e, böyle bir e, ortamda e, girmesi, başlamasının yaratacağı e, insani dramda insan tahayyül bile Düşünmek istemiyor. Düşünmek bile istemiyor. Evet yani bir <gülüyor> ö, e, vefat olduğunu da öğrendik koronavirüsünden. Yemen'deki ilk vakayı da duymuş olduk. E, yeryüzünün zaten en büyük insani krizlerinden vakası mı, biri belki bir birincisi ölüm. ölüm. Ben ha, ölüm ben vakası. Sadece, evet. sadece hastaneye kaldırdım böylece yani yanın en büyük insani dramlarından birinin belki de en büyüğünün yaşandığı söylenen yerde bir de korona virüsü salgını olursa artık düşünmek bile istemiyor insan tabii. Tabii hatırlatmakta fayda var. Bu Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan sürdürüyor ve pazar günü ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti Suudi Arabistan koronavirüsü sebebiyle. Evet ama çapında ilan etti ama kendisinin kontrol ettiği ülke boyutu ülkenin yarısı kadar değil yanılmıyorsan değil mi? Evet. Başta sana olmak üzere kontrol edemiyorlar. Edemiyorlar. Evet. Bu koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan tedbirler bu hem bazı ülkelerde artarak, bazılarında yavaş yavaş e, serbestleyerek, çok temkinli bir şekilde serbestleyerek devam ediyor. E, dün Fransız Cumhurbaşkanı e, Emmanuel Macron 20-25 dakika süren bir konuşma yaptı. Ve e, sokağa çıkma kısıtları önlemlerinin e, 11 e, Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti. 11 Mayıs'tan itibaren kreş... Ee, yuva e, ilkokul ortaokul ve liselerin e, açılabileceğini söyledi üniversitelerin ise e, artık e, yaz tatili sonrasında eğitimlerine e, daha doğrusu oku, e, üniversitelerin açılacağını eğitimlerinin o tarihe kadar e, uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğini sınavların bu şekilde olabilize edileceğini söyledi e, 11 e, Mayıs'tan itibaren okullar açılacak ama buna karşılık kahve, lokanta, bar gibi yerlerin 11 Mayıs'ta açılamayacağını belirtti. Hangi tarihte açılacaklarını söylemedi. Daha sonra herhalde bunu daha ileri bir tarihte beyan edecektir. Diğer taraftan 15 Temmuz'a kadar Temmuz ortasına kadar kalabalık toplantılara neden olan gösteri, festival, konserlerin iptal edildiğini bildirdi. Bu çerçevede mesela Avignon meşhur Avignon Tiyatro Festivali Temmuz'un ilk yarısında olur iptal edildi. Tabii bu aynı zamanda futbol maçlarının falan da iptal edilmesi anlamına geliyor. En azından seyirciyle oynanması iptal edilmesi anlamına geliyor. Ee, diğer taraftan e, bu e, önlemlerin e, etkili olabilmesi için <gülüyor> e, maske dağıtımının hızlandırılacağını e, söyledi ama maske kullanımı zorunlu gibi bir şeyden şimdilik bahsetmedi. E, Mayıs <gülüyor> başından itibaren e, hastalık tezahürleri gösteren kişilerin hepsinin otomatik olarak veyahut hepsinin evet, e, teste tabi tutulacağını ve e, testi pozitif çıkanların karantinaya alınacağını yani dolayısıyla seçmeci bir karantina sistemine geçmeye doğru e, yöneliyor Fransa. E, ve yeni bir emre kadar, dolayısıyla bu yeni emir e, belki e, yaz ortası veya yaz sonu olabilir, e, Schengen bölgesinin giriş ve çıkışlara kapatılmaya devam edeceğini söyledi bu Türkiye'yi ilgilendiren bir tarafı var. Yani Türkiye'den Schengen bölgesine girişler veyahut Schengen bölgesinden çıkışlara izin verilmeyeceğini söyledi. Bunu tabii tek başına alabileceği bir karar değil. Önümüzdeki hafta içinde veya ay 23'ünde Avrupa Birliği kurumları bu konuda bir karar alacaklar gibi gözüküyor ve bunun bir Schengen sınırlarının Kapalı kalması kararı olma ihtimali çok yüksek. Ee, Schengen bölgesi içinde e, dolaşımı e, serbest bırakmayı düşünüyorlar. Ee, belki buna e, hasta olanların veya belli bir yaş üstünde olanların veya e, hasta e, başka türlü ağır hastalıkları e, olanların e, kısıtlandığı seyahatin kısıtlandığı e, bir önlem eşliğinde belki. Bunun yanında e, İspanya dünden itibaren e, kesin e, bütün faaliyetleri durduran sokağa çıkma yasağını e, yumuşatmaya başladı. E, ülke için gerekli olan e, faaliyetlerin başlamasına izin verdi. Bu e, endüstriyel faaliyetler de buna dahil e, ve e, taşım, u, kamu taşıma araçlarında e, maske kullanımı e, zorunluğu Rayout önerisi teşviki getirdi. Tam ondan emin olamadım. Zorunlu mu yoksa özellikle teşvik edilecek mi? İtalya'da durum biraz daha. Pardon bir şey söyleyeyim. Evet. İspanya'da bu tedbiri gevşetiyorlar ama son Johns Hopkins Üniversitesi'nin istatistiklerine bakıldığında ikinci. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ikinci sırada geliyor. Hem vaka sayısı 170 bin hem de ölüm sayısı olarak da 20 bine yakın 17.776 bin gibi bir rakam, 756 gibi bir rakam var. Onun için ne kadar akıllıca ve vicdanlı bir şey bilmiyorum bu gevşetmenin. Burada, bu gevşet... burada dikkate aldıkları e, gösterge e, vaka sayısından ziyade e, hastaneye e, yoğun bakım için müracaat ettiği ve hastaneye yoğun bakım için giren hasta sayısı göstergesini evet. dikkate alıyorlar daha çok orada bir hem İtalya'da hem İspanya'da hem Fransa'da 4-5 günden beri bir azalma var azalma evet. en çok dikkat ettikleri konu o çünkü sonuçta virüsün başkalarına bulaşmaması ve hasta sayısının artmaması veya azalma art bu seviyede yüksek plato seviyesinde devam etmesini kabul etmiş durumdalar aslında. En çok e, dikkat ettikleri veri e, hastanelerin e, ağır vaka kabul etme kapasitesini aşan durumda ağır vaka olmaması. Burada ee, galiba dünya devletlerinin yani bu bahsettiğiniz şey bütün Avrupa tarafından konuşuluyor. Evet. IMF şey açıklaması yapmıştı. Büyük buhrandan sonraki en büyük krizi yaşıyoruz. Hatta daha kötüsü olacak gibi duruyor demişti. Yani ekonomik kaygılar tabii öne çıkmaya başladı. Kapitalist devletler açısından. Hatta Financial Times bu pazar belki görmüşsünüzdür çok önemli bir makale paylaştı. Orada şeyi söylüyor. After the Lockdown yazının şeyi evet. başlığı. Yani kapatmadan sonra nasıl çıkacağız bu süreçten diye. Üç önemli mesela yöntemden söz ediliyor. Aslında bir tanesi Türkiye'nin yaptığı gibi bazı yaş gruplarını serbest bırakmak, ekonomiye dönmelerini sağlamak, bazı sektörleri serbest bırakmak ya da coğrafi açılımla yani yavaş yavaş e, ekonomiyi açmakla ilgili böyle yazılar çıktı. Buna herhalde yaygınlaştığı için de Dünya Sağlık Örgütü dün açıklama yaptı ve öyle e, açma konusunda hemen aceleci davranmayın, kademeli geçiş e, gerekiyor dedi. Zaten hepsi kademeli geçiş ön gönderiyorlar Burada şeye dikkat etmek lazım. Ee, hem doktorların e, bir kısmı, hem psikologlar e, ve sosyologların söylediği bir diğer mevzu var. Yani sadece kapitalist devlet ve kapitalistleri kurtarmak için e, alınan e, önlemler olarak değerlendirmek biraz sığ kalır. E, aynı zamanda bu tür e, iki ay, iki buçuk ay süren, bir e, kapanma hali özellikle yoksul kesimlerde, çok dar gelirli kesimlerde, çok zor koşullarda evde kalmak zorunda olan çok çocuklu yoksul ailelerde e, çok daha yıkıcı e, sonuçlar e, verebilir. E, endişesi de e, çok e, var. Bunu da dikkate almak lazım. Yani kapanmak e, bahçeli evinde ee, barbekü yaparak, mangal yaparak bahçeli evinde e, veya geniş teraslı balkonlu e, evinde güneşlenerek kalmaya benzemiyor çok kişi için. Ve burada çok ciddi mesela aile içi şiddet olaylarının %37 arttığını görüyoruz. Evet, 47'de ee, evet, %27'den. Şiddetin, evet, çocuğa yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Uzaktan eğitim dediğimiz zaman da uzaktan eğitimde e, ailelerin e, kültür ve eğitim seviyelerinin ve donanımlarının çok farklı olması nedeniyle yoksul aile e, çocuklarının bu eğitimden tamamen e, dışında kaldıklarını görüyoruz. E, dolayısıyla sadece kapitalistleri kurtarmak e, diye bakmak bana çok e, doğru gelmiyor doğrusu. Ama böyle bir kuşku da var dediğiniz gibi. Ama bu bütün bunları da dikkate alarak e, bu tedbirci olarak e, faaliyet e, sınırlamalarından çıkmayı gündeme getirmek gerekiyor. Bir de unutmayalım Avrupa ülkeleri e, özellikle Almanya'da, e, İspanya'da, Fransa'da e, olduğu gibi e, ciddi biçimde <gülüyor> faaliyeti durmuş olan kişilere nakdi yardım sistemleri getirdiler. Bu nakdi yardım sistemlerinin bir ay iki ay devam etmesi mümkün. Fakat var olan mali sistem itibarıyla tabii vergilerin yeni vergiler getirilerek bu sürdürülebilir ama şu andaki mali sistem itibarıyla da sürdürülmesi çok zor gözüküyor yük itibarıyla. E, Fransa'da 15 günlük e, faaliyetin 15 gün durmasının yarattığı daralma etkisi gayri safi milli aslının e, e, 3 puana teşekkülü tekabül ediyor. Yani e, bu durumda Mayıs başına kadar olacak e, bir e, faaliyet durması faaliyetin %45'i falan durmuş durumda Fransa'da şu anda üretim faaliyetinin. %45'inin Mayıs başına kadar durmasının yaratacağı daralma etkisi gayrimüsafi milli Aslıda eksi 6. Ee, Yunanistan'da bunun eksi 9 olması bekleniyor. Ee, İspanya'da bunun %10-12 civarında olması bekleniyor. Ee, dolayısıyla %10-15'lik bir daralmayı bilerek isteyerek göze almak da çok kolay değil. Sadece kapitalistler değil. Orada daha çok e, yoksul kesim e, güme gider. E, dolayısıyla burada hakikaten çok dikkatli davranmak lazım. Türkiye'deki e, endişeler, e, Türkiye'deki e, yönetimin e, üretimi durdurma durdurmadan bu işi sürdürme endişesinin arkasında yatan e, gerekçeler e, Avrupa'da da var. Fakat Türkiye'dekinden farklı olarak çok daha ciddi bir üretimi durdurma önlemi alabiliyor çoğu Avrupa ülkesi. Çünkü mali imkanları var. Türkiye'de bu mali imkanlar çarçur edildi. Diğer taraftan Avusturya ve Yeni Zelanda'da önlemler artarak devam ediyor. Ülkeye girişi tamamen kapattılar. Büyük ihtimalle yaz sonuna kadar bu ülkeye girişi, kapatmaya devam edecekler. E, Rusya'da Vladimir Putin e, geç, dün e, Rusya'daki durumun giderek tehlikeli hale Türkiye geldiğini e, ilan etti. E, Moskova'da e, insanların e, arabayla e, dolaşabilmeleri hatta sokağa çıkabilmeleri ondan emin değilim ama en azından arabayla e, bir yerlere gidebilmeleri için bir elektronik geçiş izni Evet, e, ihdas edildi. E, bu önceden e, izin alma, elektronik olarak önceden izin alarak e, bir yerlere gitme imkanı veriyor. E, Yunanistan'daki uygulama ilginç. Yunanistan bu konuda çok başarılı biliyorsunuz şu andaki veriler itibariyle. Salgının yaygınlığının durması, ölüm sayısının azlığı ve Yunanistan'ın nüfusunun da yüzde yirmi ikisinin yaşlı olduğunu düşünürsek yani Türkiye'nin iki buçuk misli neredeyse yaşlı oranı bu son derece başarılı. Yunanistan'da sokağa çıkma kısıtlarında şöyle bir yöntem var ve bu etkili oldu, olmuş gibi gözüküyor. Bir yaş kısıtı yok fakat sokağa çıkmadan önce cep telefonundan veya bilgisayarınızdan bir yere mesaj oluyorsunuz. Ben şu bölgede Alışverişe gideceğim veya şu bölgede bir hastaya bakmaya gideceğim veya şu bölgede e, yürüyüş yapmaya gideceğim diye mesaj yolluyorsunuz. Eğer o bölgede yoğunluk yoksa size izin veriyor. Bu, bu ilginç bir e, deneme çünkü e, Fransa'dakinden farklı olarak e, aynı yerde yoğunlaşmayı engelleyebiliyor aynı zamanda. Son olarak şeyi belirteyim, tabii bu otoriter yönetimler de bu fırsattan istifade küçük küçük kendilerine uygun yasama, yasama reform yasama veyahut yönetim reformlarını geçirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Macaristan'da Viktor Orban koronavirüsle mücadele etiketi altında, paketi altında ee, süresiz, olağanüstü hal yetkilerini kendinde topladı. Süresiz olağanüstü hal yetkilerini kendinde topladı. Ee, ve Avrupa Komisyonu'ndan e, böyle giderse, bunu gere, burada gerime atmazsınız? E, çok ciddi yaptırımlar size yapacağız e, tehdidi aldı ama bu tehditleri de pek aldırdığını zannetmiyorum. Polonya'da e, iktidardaki e, muhafazakar, e, pop, muhafazakar aşırı muhafazakar parti ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, e, Mayıs başında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini e, ertelemedi. E, fakat ne getirdi Ömer biliyor musun? Seçim herkes gidemeyeceğine göre sandığa gitmesinde çok tehlikeli olacağını, bir, olacağı için e, seçimlerin sadece mektup yoluyla yapılması yöntemini e, gündeme getirdi. Harika. Başkanlar. Muhakkak evet. bunları konuşmalıyız. Süreyi bitirdik galiba maalesef. Evet. Afrika'ya da gelecek hafta konuşalım. Şu anda Afrika'da konuşalım. yavaş yavaş tehditler evet. büyüyor. Koronavirüs tehditleri büyüyor. Şu anda çok fazla değil ama orada da endişe giderek artıyor. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere. Evet. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Merhabalar Güven Bey ee, Günaydın Havay Bey Evet bir açık bilinç programına daha girdik Özdeş Özdeş'le bağlantı kuramadığımız için bugün biz ikimiz olacağız ama bir de konuğumuz var Siz takdimini yaparsanız lütfen Evet e, tabii memnuniyetle konuğumuz doçent doktor Çağhan Kızıl, Justin'den e, katılıyor yayına. Merhaba Çağhan, hoş geldin. Merhaba Güven Hocam, merhaba Önü Hocam, hoş, hoş bulduk. Merhaba. Davetiniz için teşekkür ederim. Şimdi hatırlayanlar olacaktır, Çağhan Kızıl daha önce Alzheimer's konusunda bir programda e, konuğumuz olmuştu. Kendisi hem bir genetik bilimci hem bir nörobilimci. O programda daha ziyade gerçi bu iki kimliğini bir araya getirerek araştırmalarını sürdürüyor ama daha ziyade e, nörobilimci kimliğiyle konuşmuştu. E, şimdi ise e, daha ziyade genetik bilimci kimliğiyle bize bilgiler verecek. Çünkü e, korona e, salgını gündemimiz devam ediyor. Bugün koronavirüsün genetik yapısı hakkında e, konuşalım istedik. Şimdiye kadar e, bu virüsün virolojik özelliklerinden, imunolojik özelliklerinden e, bahsettik. Matematiksel olarak nasıl modellenebileceğinden de konuştuk. Fakat genetik konusunda e, pek uzun boylu bir program yapmamıştık. Oysa bir canlının genetik sekansının çıkartılması benim anladığım kadarıyla işte o canlının bir anlamda kimlik kartının elde edilmesi gibi bir şey ve elinizde bu kimlik kartı olduğu zaman pek çok başka bilgiye ulaşma imkanınız oluyor. Bunların arasında şimdi birazdan konuğumuza soracağım gibi mesela bunun bu virüsün başka virüslerle olan akrabalık ilişkileri ya da laboratuvarda üretilmiş bir proje olup olmadığı ya da aşı ve ilaç çalışmalarına nasıl katkıda bulunabildiği bunların hepsini bu Genetik kimlik kartı üstünden kısmen okumak mümkün. Bizim de bugün konumuz bu olacak. Konuğumuz Çahan Kızıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Almanya'daki Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü'nde yapıyor. Doktorasını da Tübingen Max Planck Gelişimsel Biyoloji Enstitüsü'nde tamamlıyor. Doktora sonrası araştırmalarını Dresden Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra 2014 yılından bu yana Alman Nörodegeneratif Hastalıklar Merkezinde yine Dresden'de doçent olarak görev yapmakta Alzheimer hastalığının tedavisinde kök hücrelerin kullanımı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bize de bunları anlatmıştı laboratuvarından yeni gelişmeler ortaya çıktıkça yine ileride de konuğumuz olacağını umuyorum. 2017 yılından bu yana da New York'taki Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışıyor. Şimdi Çağan bugün bu genetik bilgiler ışığında konuşalım istiyorum. Önce istersen herkesin anlayabileceği basit bir şekilde mümkünse genetik sekans nedir nasıl çıkartılır buradan başlayalım bu genetik sekans bilgileri elde edildikten sonra bunlarla ne yapabiliriz de, de oradan gidelim tabi genetik sekans bizim vücudumuzdaki hücrelerimizin ya da canlıların içindeki genetik materyali bu DNA ya da RNA olabilir onların içindeki harfler diye düşünebiliriz yani bunu bir kitap gibi düşünürsek bizim e, hücrelerimizin içinde 3 milyar tane harf var ama bu harfler e, DNA'nın harfleri alfabesi sadece 4 tane 4 harften oluşuyor A, T, G ve C bunlar yan yana gelerek e, işlevsel birimler oluşturuyor. Bunlara gen diyoruz ve birçok gen bir araya gelerek e, vücudumuzda oluşan e, canlıların işleyişini yürüten proteinleri ya da diğer e, düzenleyici molekülleri oluşturuyorlar. Şimdi e, sekans dediğimiz bu diziler e, her canlının var, virüslerinde var, daha kısa. Bu, se bu sekansları, bu dizileri nasıl bulabiliyoruz? E, bu aslında e, Frederick Sanger'ın e, bulduğu bir e, metot. Bu çok e, 1960'larda sanırım e, ve bununla da model alıyor. E, Sanger İstitüsü'nde şu anda e, İng e, İngiltere'de e, İlk başta tek tek belli bir kimyasal metotla bu harflerin bulunması üzerine bir metot geliştiriyor. O günden bugüne bu teknoloji çok gelişti ve şu anda özel aletler var ve biz DNA'yı hücreden çıkarabiliyoruz ya da virüsten RNA'yı çıkartabiliyoruz ve onu tek tek dizi analizi yapabiliyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz yani kitabı ona bakarak okuyabiliyoruz harflerini ortaya çıkartabiliyoruz. Bu bize ne getiriyor? Bu insan genoma projesinde 2000'lerin başından başlayarak bize aslında tüm canlılığın, bilebildiğimiz, bildiğimiz organizmaların moleküler yapısı, hücrelerin içindeki işleyişi nasıl, hangi genlere sahipler, canlıların birbiriyle yakınlığı, uzaklığı nedir, hangi genler benzer, hangi genler farklı, bazı organizmalar önemli memelilerde özel genler var mı kendilerine özgü başka canlılarda olmayan gibi birçok birçok soru yani bu da sayamayacağımız kadar sorunun yanıtını veriyor ve e, bu genetik dizinler ayrıca evrimsel olarak çok önemli bilgiler veriyor e, hangi canlılar ortak atadan gelmiş e, hangi canlılar değişim gösteriyor e, bunun yanıtını veriyor ayrıca insanlar için tabi çok daha fazla kullanamamalanı var Örneğin hastalıkların tanımı yani genetik hastalıkların e, hangi hangi olduğunu ya da herhangi bir hastalıkta genetik bir temel olup olmadığını bu şekilde bulabiliyoruz Yani bize aslında yaşamın temelini yaşamın işleyişini en temelinden e, verilen bir e, bir şey genetik dizinler Evet bir de bu genetik dizin bilgisini elde ettiğimiz anda herhangi bir canlı, Kendisine benzer başka canlıların bir varyasyonu mu nereden gelmiş gökten zembille mi inmiş yoksa uzun zamandır var olan e, bir canlılık çizgisinin e, en son üyesi mi filan bütün bunları da neredeyse kesin bir şekilde öğrenmek galiba mümkün oluyor değil mi? Kesinlikle kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Örneğin %99.9 diğer memelilere benziyoruz. Örneğin fareyle aramızdaki e, sekanslarımızı karşılaştırdığımızda en azından protein yapan sekanslarımız fakat o küçük farklar çok büyük e, işlevsel farklar yaratabilir ve e, canlıların evriminde e, nasıl rol oynadığına dair bize bilgiler verebilir. Dediğiniz çok doğru. Çok küçük farklarla biz e, zaman içinde belki geriye gidip o, o zamanı ne zaman bu canlılar ayrılmışlar ne zaman evrim süreci nasıl devam etmiş buna e, çok net şekilde bakabiliyoruz. Evet. Peki ben şimdi de bir bu... şey, buyurun buyurun, siz buyurun Pardon, ufak bir şey sormak istiyorum. Yani çok sık birbirine karıştırılan iki kavram var. Belki tam yeri gelmişken bu konuda da bir bir iki kelime etmek mümkün olabilir. Yani her şeyi genetik özelliklere bağlama eğilimi var. İşte anne anasından babasından ya da nenesinden dedesinden kalmış, bilen aktarılmış özellikler atfediliyor ve her şey hemen hemen genetik bir atıfta bulunuyor. Oysa kültürel şeylerin aile içinde insanlar, insan topluluklarında kültürel şeylerin de çok ağırlıklı bir rolü olması gerek. Yani nasıl bu ikisini arasında hı hı. bir ayrım yapabiliyoruz? E, bu, bu güzel bir soru. Şöyle zaten her şey genetiğe bağlı değil tabii ki. E, bu Genetik ve çevresel etkiler, bu bahsettiğiniz herhangi bir şey, çevre, çevre keleliğinden tutun, insanın yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları, yani genetiğine bağlı olmayan fakat sonradan etkileri olan her şeyin bir kombinasyonu e, insanlarda görülen e, herhangi bir şey, hastalıklar olabilir. Biz buna şöyle söylüyoruz, şu, şöyle diyoruz, genetik ve e, genetik olmayan e, faktörler, bu hmm. genetik olmayan faktör aslında genetik faktörlerin içinde sadece genler de değil epigenetik dediğimiz genlerin dışında o genleri düzenleyen bölgelerdeki değişiklikler de aslında e, önemli. Bu değişiklikleri yapan e, çevre etkileri var. Örneğin e, bir ağır metal e, zehirlenmesi durumunda uzun vadede. Genetik, bu tip epigenetik dediğimiz değişiklikler gerçekleşiyor. Yedikleriniz, metabolizmanız bu değişikliği ortaya koyabiliyor. Yani aslında şeyi çözmek çok zor. Herhangi mono, monogenik dediğimiz yani bir genle oluşan hastalıklar var. Bunları biliyoruz. Ama bunlar sınırlı. Çoğu hastalık ya birden fazla genli ya da sadece onlarla değil çevrenin de onlara etkisiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu ikisini birbirinden ayırmak çok zor. Bunun için kohort çalışmaları oluyordu. Yani klasik genetikte bu şu demek. iki tane tek yumurta ikizini eğer bakabilirsiniz yaşamları boyunca. Ki bunlar yapılmış 80'lerde 90'larda. Bir tanesi daha sağlıklı ve hastalığı yakalanmıyor ama diğeri yakalanıyor. Yani genetik yapıları aslında değişik değil. Yani genlerindeki mutasyonlar vesaire hiçbir şey değişik değil. Ama zaman içinde ya genlerinde başka değişiklikler oluyor ya da dediğiniz gibi çevrenin etkisi e, genetiğe baskın çıkıyor. Bu ikisinin e, oranı nedir? Bazı hastalıklarda tabii genetik daha yatkınlık var fakat diğerlerinde e, çevrenin etkisi daha fazla. Bu ikisini böyle genel olarak ayırmak zor ama evrimsel olarak baktığımızda gen dizilerine ve yani DNA ya da RNA sekanslarına baktığımızda e, o farkı görebiliyoruz. Filogenetik analiz deniyor buna. Yani çok uzak akrabaları bulabiliyoruz. Örneğin virüslerle insanlar gerçekten çok uzak akrabalar. Yani e, e, baya uzaklar ama e, bir e, memelilerin içinde örneğin e, kemegenlerin içinde farelerin içinde farklı türler var. E, biraz görebilenilen değişmişler bunları rahatça bulabiliyoruz çeşitli genetik analizlerle yani bu ikisi birbirinden ayrı değil ama dediğiniz gibi salt genetik belirleyicilik e, çoğu zaman yok salt çevresel belirleyicilik de çoğu zaman yok ben de o zaman hemen şöyle bir haber vereyim daha önce de açık bilinçte konuk olmuş olan e, Doktor Ömer Gökçümen'le ileki haftalarda bir program yapacağız kendisi bir genetikçi antropolog Dolayısıyla tam da bu konuları çalışıyor ve e, bu koronavirüsü gibi patojenlerin insan evrimi üzerinde e, genetik kültür e, etkileşimi çerçevesinde nasıl e, yol aldığını anlatacak. Dolayısıyla Ömer Bey bu soruları e, hakkıyla, layıkıyla e, konuşabileceğimiz bir program var sırada. E, bir de herhalde belki şunu eklemek gerekebilir, her canlıda... Genetik belirleyiciliğin gücü aynı değil. İnsanlarda her şeyin genetikle belirlenmediği çok açık, çok büyük, geniş bir kültürel çerçeve içinde yaşıyoruz. Ama bu koronavirüsü denen mikroorganizmaya baktığımız zaman orada çok fazla bir kültürel varyasyondan belki söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla koronavirüsün genetik kimliğini çıkartmak, virüs hakkında hemen her şeyi sanki öğrenebilmemizi sağlıyor gibi gözüküyor bana. Evet. Buradan da yine konuğumuz Çağan Kızıl'a bir soru sorayım o zaman. Ben şöyle anlıyorum. Bu koronavirüs diyoruz ama aslında SARS-CoV-2 diye bir virüsten bahsediyoruz ve bir aile içinde birbirine yakın pek çok başka virüsler var. Bunların bir kısmına koronavirüsleri deniyor zaten. <gülüyor> bir kısmı Korona virüslerinin içinde olmasa da birbirine yakın e, virüsler, bunları da bu genetik dizime bakarak öğrenmek mümkün. Bu konuda biraz bu yani SARS-CoV-2 virüsünün bugün dünyayı böyle sarsmakta olan virüsün özellikleri hakkında ne söyleyebiliriz diğer virüslerle alakası bağlamında? Hı hı. Hı hı. Ee, öncelikle e, virüsler çok eski e, organizmalar olduğu için e, yani ilk canlılardan oldukları düşünülüyor. Çeşitli tezler var ortaya çıkmalarıyla ilgili. Çok yaygınlar ve çok çeşitliler. Dünya üzerinde birçok virüs tipi var ve bunlar konaklarda yaşamak zorundalar. Yani başka canlıların içinde dolayısıyla yarı canlı olarak da nitelendiriliyorlar. Şimdi bildiğimiz virüsler aslında biraz onlardan bahsedersek kanser ...yaptığı düşünülen virüsler var. Örneğin papilama virüsü ya da farklı virüsler. Bağışıklık sistemini etkileyen virüsler var. Örneğin HIV biliyoruz, AIDS yapıyor. E, merkezi sinir sistemini etkileyen virüsler var. Örneğin e, kuduz, e, kuduz yapan rabies virüsleri gibi. Yani birçok farklı e, organa etkileyen, e, şu anda da bahsettiğimiz koronavirüsler çoğunlukla... E, solunum yollarını etkileyen ve orada epitel dediğimiz dış yüzeyine solunum yollarının bağlanan ve o hücrelerin içine giren virüsler. E, virüsler genelde çok kaba tabiriyle ikiye ayrılıyor. Genetik materyal olarak DNA taşıyanlar e, tek ya da çift sarmal olarak ya da RNA taşıyanlar. RNA genelde de tek sarmalı çok genel olarak tek sarmal olarak e, taşınıyor. Koronavirüs ailesi bu RNA taşıyan virüslerden bir tanesi. Ee, koronavirüsler e, bu büyük bir aile. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın farklı koronavirüs biliniyor. Bunlar alfa, beta, gamma ve delta olarak 4'e ay oluşturdular. Çeşitli küçük farklılıkları dolayısıyla. Ee, koronavirüsler evrimsel olarak çok net değil. Ee, bazı çalışmalar ortak atalarının tüm koronavirüslerin 10.000 sene önceye gittiğini söylüyor. Bazıları ise çok daha eski 55 milyon e, yıl önceye gidip e, memelilerde beraber evrim geçirdiklerini ve sonra konak değiştirdikçe kendilerini değiştirdiklerini ve farklı virüslere, farklı koronavirüs tiplerine evrildiklerini söylüyorlar. E, burasını çok bilmiyoruz. E, ama koronavirüslerin e, kuş ve memelilerde e, olduğunu biliyoruz. Yani bunların dışında başka bir organizma da e, şu ana kadar e, bulunduğuna dair benim bir bilgim yok. Zaten yazanlar, yazılanlar da o şekilde. Dolayısıyla memelilerde ve kuşlarda e, hastalık yapan, onları konak olarak e, taşıyan, e, onlara gelen bir virüs. E, bu virüsü tanımlayan birkaç özelliği var. İşte RNA'sı çok önemli. E, buna biz e, pozitif e, single strand RNA diyoruz. Yani bir RNA molekülü bir RNA sıvar içinde. Bu 29.900 nükleotit, harflik diyelim, demin bahsettiğiniz gibi. Bu hücreye girdikten sonra hemen çok hızlı şekilde proteinler yapıyor. Proteinler niye önemli? Virüsün kendisini çoğaltması, kendisini tekrar üretmesi ve o hücreye bir tane giren virüsten yüzlerce, binlerce yapılıp hücreden dışarı atılması ve enfeksiyona devam etmesi için önemli. Evrimsel olarak RNA olması bunları hız kazandırıyor çok hızlı bir şekilde hemen hücreye girdikten sonra kendilerini çoğaltabiliyor bu virüsler. E. Bunların bir zarfı var. E, zarf dediğimiz e, bir yapısı var. envelop dediğimiz. Bu yağsı bir e, tabaka. Altında bir de e, zar dediğimiz bir e, yapısı var. Dolayısıyla hani koronavirüslerde neden elimizi e, sabunla yıkayalım 20 saniye diyoruz. İşte bu dışarıdaki yağ yapısını Elimizi yıkadığımızda çözebiliyoruz ve bu yapı çözüldüğünde, zar e, ve zarf yapı çözüldüğünde virüsün etkinliği ortadan kalkıyor. E, RNA bilinen e, en patojen olan virüslerden yani en fazla enfekte etme kapasitesine sahip virüslerden en çoğu değil ama bunların e, e, oldukça yüksek. Örneğin başka RNA virüsleri de var bildiğimiz. Örneğin hepatit C. E, bu başka bir aileden. Koronavirüs değil. E, batınil e, ateşi ve denge ateşi, denge dediğim, onları yaratan virüsler var. Onlar da rena. Vinovirüsler dediğimiz daha az enfeksiyon yatan ama nezleyi, soğuk algınlığı yaratan virüsler. Bir de grip virüsü, influenza, ABC'de, kuş gırbi, domuz gördü Bunlar da rena virüsleri. Farklı ailelerden yaratan e, şunu söyleyebiliriz bir de insanları enfekte ettiği bilinen yedi tane koronavirüsü var. Bunlara korona denmesinin sebebi bu zarflarının ve dış yapılarının de üstünde çıkıntıların olması. Bu çıkıntılar taç şeklinde olduğu için ilk defa izole edildiklerinde ve bakıldığında yapılarına ona onları touch gelen korona virüsleri denmiş. Yedi tane var insanı enfekte ettiği bilinen şu andaki SARS-CoV-2 dediğimiz, e, yedincisi bildiğimiz, bundan önce 6 e, tane daha vardı. Son 2 tanesi, 1. E, 2003'teki SARS salgını yaratan SARS virüsü, koronavirüsü, e, bir önceki, ondan sonraki de MERS e, dediğimiz salgını ve e, epidemiyi yaratan MERS koronavirüsü. Bunlar çok benziyorlar birbirlerine ama bundan önce e, bildiğimiz korona virüsü var insanlarda yaşayan e, bunlar isimleri çok e, bilinmiyor 229e, OJ kök HKU1, NL63 yani bu isimleri bilmiyoruz hiç aslında çoğumuz e, bunu bu dönemden sonra öğrendi algından sonra fakat biz bu virüslerle yaşıyoruz yani e, soğuk algınlığı nezle dediğimiz e, mevsimsel yaşadığımız hastalıkları aslında bazılarını bu koronavirüsler yani insanlar aslında koronavirüslerle çok uzun süredir yaşıyorlar. Şu andaki SARS başka bir koronavirüs olarak insanları bir konak olarak bulmuş durumda. Bunun, Şimdi belki evet, pardon tabii. sütün kesim şunu da belki söyleyebiliriz o zaman yani bu şu anda dünyayı kasıp kavurmakta olan virüsün başka virüslerle bu kadar yakın bağı olduğunu bilmek ve bu daha önceki virüsler üstüne de bir takım aşı ve ilaç çalışmalarında zaten bulunmuş olmak bize bugünkü aşı ve ilaç çalışmaları konusunda da aslında birkaç adım ileride başlamamız imkanını veriyor gibi anlıyorum. Şimdi sana bunu aslında bu Doğru. aşı ve ilaç çalışmaları nasıl gidiyor onu sormak istiyorum ama önden önce bir sorum daha var. Bu komplo teorileri sürekli ortalıkta uçuşuyor. Herkes bunlardan <gülüyor> çok hoşlanıyor. Ee, mesela Sabah gazetesinin e, bir, köşe yazarlarından bir tanesi böyle bir takım komple hikayeleri anlattığı bir e, makalesinde bir iki hafta önce demiş ki şöyle demiş e, doğrudan alıntılıyım 40 çeşit mutasyona uğradığı söylenen Covid-19'un bir laboratuvar virüsü olup olmadığı da netleşmedi. Şimdi bir kere Covid-19 bir virüsün adı değil hastalığın adı bunu bir evet. kenara e, koyalım. Ee, ama bir laboratuvar virüsü olup olmadığı netleşmedi derken e, bu kişi yani bu aslında bir laboratuvarda proje olarak üretilmiş bir tür biyolojik silah olabilir e, falan gibi bir komple teorisini e, dile getiriyor. Kendisi aynı zamanda SETA denilen e, iktidarın himayesindeki ve Albayrak ailesi tarafından fonlanan e, bir vakfında başkanı dolayısıyla önemli bir yerden konuşuyor. Bu söylediğinin, bu kişinin doğru iler tutar bir tarafı var mı? Genetik dizin bilgisi bize bir laboratuvar projesi midir, değil midir sorusuna kesin bir cevap verebiliyor mu? Kesin bir cevap veriyor ve o cevapta bu virüsün laboratuvarda üretilen bir virüs olmadığı yön. Yani hiçbir şekilde buna dair bir kanıt yok. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani neden bunu söylüyoruz? Zaten birçok yayın yapıldı. O yayınlara bakılırsa şu dönemde çok net anlaşılabilir. Ama çok basitçe şöyle anlatabiliriz. E, elbette virüsler laboratuvarda da deneysel amaçlar için kullanılıyor. Çünkü virüslerin en önemli özelliği, özellikle memeli hücrelerini enfekte edebilme kapasitesine sahip olmalı. Örneğin siz hücrenin içine herhangi bir gen e, aktarmak istiyorsunuz. Gen terapisi dediğimiz şey, dünyada bir e, tedavi olarak da birçok şeyde kullanılan ilk başta Virüslerle yapılmaya başlandı. Yani adenovirüslerle, adenovirüsler DNA taşıyan virüsler. Siz bu virüsleri e, modifiye ediyorsunuz. E, yani normal enfeksiyonlarını gerçekleştirmiyoruz. Bazı genleri çıkartıyorsunuz. Onun yerine örneğin e, bir genetik hastalık var. O geni düzeltmek için e, kök hücrelere o adenovirüsü veriyorsunuz ve... E, Hasta geni yerine e, sağlıklı geni koyuyorsunuz. Sonra da diyelim ki bunu kök hücre ile hastaya veriyorsunuz. Yani aslında bu çok uzun süredir virüslerin hem tip alanında hem araştırma alanında kullanıldığına dair bilgiler var zaten. Bunu yapıyoruz. Fakat e, virüsü laboratuvarda değiştirmek ve sonra topluma böyle salmak üzerinden bir komple şu anda ortada. Bunu nasıl anlayabiliyoruz böyle olup olmadığını? Şimdi genetik dizinine baktığımızda şu SARS'ın bir önceki SARS'la 2000 buna SARS-2 diyelim yani SARS-CoV-2 diyelim bir öncekine SARS-CoV-1 diyebiliriz çok benzerler çok çok benzerler çünkü genetik yapısına baktığımızda sadece bazı noktalarında küçük değişiklikler var. E, fakat e, diğer bildiğimiz e, koronavirüslerle de e, demin bahsettiğim o filogenetik analiz dediğimiz yani birçok virüsten e, dizinleri alıp yan yana koyup bir analiz yaptığımızda nerelerinin benzer sekansların dizileri nerelerinin farklı olduğunu bulabiliyoruz. Ve buna göre bir e, evrimsel saat ortaya koyabiliyoruz. Yani e, evet bunlar mutasyonla değişmişler. Ee, şu kadar süre içinde bu olmuş olabilir. Ve e, bu, bunu sadece o analizlerle yap Bunu şöyle de yapıyoruz. Ee, şimdi çok da konuşuluyor. Nereden geldi insanlar? Diyoruz diye Yarısalardan mı geldi? Sonra pangolin denen başka bir memeli ortaya çıktı. Oradan Kornak mı geldi? Evet. Konak olarak. Aslında bunun için şu andaki yaşadığımız SARS-CoV-2 için çok net olmamakla beraber öncekiler için net. Ee, örneğin bir önceki SARS İnsandaki virüsün dizini çıkartıldığında 2003'teki SARS'tan bahsediyorum ve e, diğer konakların e, örneğin Sivetler bir, bir kedigiller var e, ve yarsalar var. Oradaki korona SARS koronavirüslerinin de sekansı çıkartıldığında görülüyor ki çok çok benzerler. Yani e, önceki Sivetler'de %99.8 oranıyor. Yani bu bize şeyi anlatıyor. Evet büyük ihtimalle oradan insanlara geçmiş ve o binde ikilik değişimi de insanların içinde yayılırken yaşamış. Ve birçok virüs için zaten bunu yapabiliyoruz. Yani canlılardan, başka canlılardan karşılaştırarak bu değişimlerin, insandaki virüslerdeki değişimlerin doğal değişim olduğunu görebiliyoruz. Şu anda da durum bundan ibaret. Bir, diğer koronavirüslerle karşılaştırdığımızda çok çok benzer yani içinde bir insan eliyle yapılmış bir değişiklik görmüyoruz. İkincisi de yarasalardan ve pangolinlerden alınan koronavirüsleri de oldukça yüksek oranda benziyor. Yani %98-99 civarında. Dolayısıyla bu bize şeyi anlatıyor. Bir doğal olarak değişmiş bir virüs. İkincisi de virüsün yapısına baktığımızda çok kısa ondan da bahsedebilirim. Virüsün içinde ne var? Bu yani hani, hı hı. ne yapıyor? Hangi proteinler var diye. Lütfen. E, bu virüsün içinde çok kısa kısa e, proteinler var. Bahsettiğim gibi 29 bir e, yapı taşı var içinde ve bu yaklaşık olarak e, galiba 17, 17 ya da e, 19 protein yapıyor. Çok emin değilim ama bunlardan en önemli bir e, A ve bir B dediğim proteinler. Bunlar. Hücreye girdiği zaman bahsettiğimiz gibi bağlanıyor, hücreyle birleşiyor, kendi zarına hücre zarına entegre ediyor ama içindekileri yani RNA'sını hücrenin içine bırakıyor. Ve hücrenin içine bıraktıktan sonra bir şekilde kendisini tekrar üretmesi lazım. Bunu yaparken kullandığı bir tane enzim var. E, RNA üzerinden tekrar RNA yapan bir enzim. Bizde yok. E, bu 1A bir, bir ve 1B proteinleri bu enzim. Yani iki, iki tane ünitesi var bu bunu yapıyor. Bunun yanında S-proteini diye bir protein var. Çok duyduk. Aşılar içinde kullanılan bir protein. S-proteini bu koronavirüslerin e, şeklini veren, o touch şeklinde e, şey, dış, dış üzerindeki şeklini veren, e, çıkıntılar yaratan e, protein. S-proteiniyle hücrelere bağlanıyor ve bağlandıktan sonra içeri girmeye çalışıyor. Bu S-proteini çok önemli. Bir tane bu S-proteini var. Onun dışında demin bahsettiğim e, RNA'sını sarmak için e, kullandığı kapsit denen bir protein yapısı var. N proteini. Dış e, zarfını yaptığı bir proteini var. E proteini. Zar, e, zarını yap, e, yaptığı bir proteini var. M proteini. Bunun dışında da yine e, ismi olmayan ama 3A, 3B, 7A, 7B, 14, 11, 8 dediğimiz yapısal küçük proteinler var. Bunların da amaçları var. Örneğin Virüs hücreye girdiği zaman e, hücrenin kendisini yok etmesini önlemek zorunda RNA'sını. Yani bir şekilde kendini çoğaltmak, hücrenin mekanizmalarını durdurup kendi mekanizmasını aktive etmek zorunda. Yani böyle gelişmiş bir aslında atak yapıyor hücreye. Örneğin 3A diye bir protein var. Her hücrenin zarında küçük delikler var ve buradan belli e, maddeler girip çıkıyor. Örneğin kalsiyum girip çıkıyor, sodyum girip çıkıyor. Bunu bloke ediyor. Bu 3A proteini. 3B proteini var. Hücrenin e, bölünmesini engelliyor. Çünkü hücre bölündüğünde e, virüse gelecek, 8 diye bir protein var. Bağışıklık sistemiyle e, ilişkili bir şey. Yani insanın bağışıklık sisteminin o anda kendi o hücreye atak yapmasını engelliyor gibi. Şimdi e, bunlara baktığımızda bunlar biliniyor. E, ve e, bir önceki yani birçok koronavirüste bunlar var. Bu SARS-CoV-2'de de bunlar var. Ve bunların içinde hiçbir şekilde ne eklenen başka bir gen var ne çıkarılan bir gen var. Ve genlerin de e, bu bahsettiğim proteinleri yapanların hepsi e, gen olarak adlandırılıyor tabii ki. E, içlerinde de çok küçük, çok minor değişiklikler var. Örneğin S proteini bağlandığında ikiye kesiliyor. Hücreye bağlandığında e, biliriz, ikiye kesiliyor. Tam o kesilme noktasında küçük bir birkaç harf eksik burada bu, bu virüste. Bir önceki SARS'la karşılaştırdığımız, SARS-CoV ile karşılaştırdığımızda bu ne anlama geliyor? Bu hücrenin yüzeyindeki bağlandığı yer sıkı bağlanmasını sağlıyor. Bir makale bunu gösterdi. Ama bu, bu büyük bir değişiklik değil. Bu evrimsel olarak zaten görebileceğimiz bir değişiklik. Yani kısa kısa olarak şunu söylersek en sonunda. Biz bu genetik dizine baktığımızda, bunun içindeki e, genlere baktığımızda, o genlerin yapısına ve dizinlerine baktığımızda bir insan eliyle oraya konmuş herhangi bir şey olmadığını görüyoruz. Yani, Böylece şey, teorileri de, yani, tabii. komplo teorileri de, de, onların tabir caizse tabutlarına e, çakılan nihai çivi de bu, sizin bu anlattıklarınızla... Tabii. Açıkça Hiç, ortaya çıkıyor. Hiçbir şekilde yok yani evet. Galiba şurayı da bitiriyoruz galiba Güven Bey. Ee, evet ben de o zaman yani şu iki şeyi anladım e, Şahan Kızıl'ın anlattıklarından. Bir e, belki aşı ve ilaç işte ne zaman e, çıkacak nasıl kurtulacağız filan diye herkes merak ediyor. Burada bir zaman açısından bir öngörüde bulunmak belki kolay değil ama... Ee, mesela 1918'deki İspanyol gribi diye bilinen e, salgına baktığımızda o zaman olmayan genetik bilimler bugün bize aslında çok önemli bir avantaj sağlıyor. Ve virüslerin yapı taşlarını ve bunların işlevsel olarak nasıl çalıştığını bilmemiz sayesinde aslında nasıl bir e, ilaç geliştirilebilir, aşı nasıl yapılabilir, virüsün hangi özellikleri nasıl köreltilebilir gibi e, konularda e, bilgi sahibiyiz, birkaç adım ilerdeyiz diye anlıyorum. Hı hı. Ee, çok kısa bir ek yapabilirim isterseniz, çok çok kısa. Yani bu bilgi gerçekten bizim için önemli. Çünkü birçok başka virüsten elde ettiğim virüsler genelde aynı şekilde çalışıyor. Hücreye göre ve kendini çoğaltıyor. Şu anda konuştuğumuz birçok ilaç Remdesivir mesela, işte Kaletra Klerokin deniyor. Bunların hepsi başka virüslerin ya da başka patojenle hücre içinde yaptığı şeyleri engellemekle onları hedef. Ve insanlar şu anda şey düşünüyorlar. Biz bu virüste de bunları kullanabiliriz. Çünkü mekanizmalar benzer. Yani yapılarını, genetik yapısını ve işleyişini bilmek bize ilaç ve aşı geliştirmekte de avantaj sağlıyor. Evet. ikinci anladığım şey de bu kompülatörlerinin iler tutar bir tarafı yok. Dolayısıyla işte bu sabah gazetesi başyazarı gibi e, olan kişiler ya bilgisizler ya da sorumsuzlar ya da hem bilgisiz hem sorumsuzlar bilmiyorum bunlara kulak asmamak lazım. Ee, peki vaktimizi doldurduk bir başka önemli soru vardı fakat bunu belki ileride başka bir programda ele alalım. Türkiye'ye oranla Almanya'da salgın önlemleri nasıl etkilerine şekilde farklılıklar gösteriyor diye sormak istiyordum. Sen de Almanya'da yaşıyorsun, bunu birinci elden görüyorsun. Ee, Türkiye'de de işte geçen cuma bir sokağa çıkma yasağı e, skandalı yaşandı. Binlerce insan büyük ihtimalle enfekte oldu o yüzden filan. Dolayısıyla işin bu kısmını da belki ileride bir başka programda ele alalım diyorum. Ee, izninizle uygun bulursanız. Evet. tabii ki eğer Çağhan Kızıl da kabul ederse tabii memnun tabii ki tabii ki çok memnun olurum ee, Almanya bir bu pandemikle mücadelede aslında ee, onun yapı taşlarını anlatmak e, çok anlamlı olabilir peki bugün bize e, konunun genetik e, taraflarını doçent doktor Çağhan Kızıl anlattı kendisi Alman Neurodejeneratif Hastalıklar Merkezi, DZNE'de Dresden'de öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Çağhan geldiğin için. Yeniden bir başka programda seni ağırlamayı umuyoruz. Çok teşekkürler Çağhan kızım. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Evet. Sen de öyle, herkese de aynı evet. dilekleri iletiyoruz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşçakalın teşekkürler açık bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazeteyi. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Andrei Gritzku ile beraberdiniz. Bir ekip olarak kimimiz evden kimimiz stüdyodaydık. Bunu böyle sürdüreceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.